O iddiayla İlahi, İlahi Sünni yazmış, orada sahilecek ondan sonra Hanefi mezhebin. Peki bu adam, bu, bu eser bu asırda yazıldı veya bir önceki asırda yazıldı yani yakın bir zamanda. Neredeymiş? 1400 senedir, 1300 senedir niye bu eser ortaya konmamış? Bu hadisler neredeymiş? 1300 senedir, 1400 senedir. Selefin ümmeti, selefin alimleri, muhaddisleri bu kadar mı cahilmiş bilmiyorlarmış yani. Şimdi getiriyor 1300-1400 sene sonra getirip ortaya koyuyor bu kitabı ve bu hadisleri ve Hanefi mezhebini her meselede sahih bir hadise dayandığını ispat etmeye çalışıyor. Ebu Hanife ve Hanefi mezhebini veya kufeileri, ebu Hanife'nin ashabını kufeileri zayıf zayıf hadisten delil getirmek veya hiç hadisten delil getirmemek suretiyle reye gitmek veya kıyas yapmak. Gibi konularda itham eden Selefi Salik'in imamları, İmam Ahmetler, İmam Şafiler, İmam Malikler, İmam Buhariler, Müslimler, yüzlerce binlerce Selef imamı. Bunlar hepsi bilmiyorlardı yani. Yani haksızlık haksızlık ettiler. Hadi de öyle bir ifade okudun sen demin. Adam öyle diyormuş yani Hanefi mezhebine, Hanefi mezhebine ha, 1300 yıllık borcu ödedi diyormuş. Yani bu İmam Ahmetler, Bukhari'ler, Müslimler, hadis ve fıkıh imamları, Selefi Salihi'nin imamları. Başta İmam Ahmet, başta İmam Şafii, başta İmam Malik, başta İmam Bukhari ve Müslim ve sonra da diğerleri olmak üzere hepsi haksızlık etmişler. Öyle mi? Haksızlık etmişler. Bu çok büyük bir ham. Yani 1300 yıllık borcu ödemiş bu Tehanevi eseri E'la ela üstünen ile Ebu bu Hanife'nin ve mezhebinin hakkını ödemiş yani öbürleri haksızlık ettiler Ahmetler, Şafiler, Bukhariler haksızlık etti. Onlar ya ya ya cahildi bilmiyorlardı ya da bildikleri halde hakkı gizlediler 200 lükettiler haşa selef imam bu selef imamlarına çok büyük bir ithamdır bu. Yani sözü sözleri oturup da düşündüğünüz zaman mesela şu 1300 yıllık borcu ödedi. Tehanevi İela Üsünem kitabıyla 1300 yıllık borcu Ebu Hanife'ye ve Hanefi mezhebine yapılan haksızlığa karşılık bu borcu ödedi hakkını iade etti. Yani bu Selef imamları İmam Ahmetler, Bukhari'ler hepsi haksızlık ettiler yani. Haksızlık ya hata en oldu, olur ya da kasten olur. Hata en yani bilmiyorlardı bunlar. Onlar bilmiyorlardı. Bu adam 1500 sene sonra, 1400 sene sonra kitap yazdı bildi. Öyle mi? Bu mümkün değil. Ya da haşa iki yüz münafıktılar, hakkı gizlediler. Sırf kendilerini haklı göstermek için ve hakkı gizlemek suretiyle Ebu Hanife'ye mezhebine haksızlık ettiler yani. Ya o ya o. Bu Selefi Salih'in imamlarına çok büyük bir idhamdır bu. Çok büyük bir iddiadır. Sözden tövbe etmek gerekir. Ve Selefi Salih'in imamlarına dil uzatan İnsanların sonlarının hayırlı olduğunu görmedik. Yani görmedik, duymadık. Her kim Selefi Salihin imamlarına dil uzatıyorsa, onun sonu hayırlı olmadı. Ne ilimde, ne davette, ne de başka bir şeylerde. Ben bu konudaki araştırmayı inşallah araştırmamı tamamlayayım. Ondan sonra tekrar e, daha güzel bir şekilde konuşuruz inşallah. Kevseri, Ebu Gudde bu kitabı göklere çıkardı. Yani daha önce de dediğim gibi Kevseri, Ebu Gudde, Muhammed Avvame bu insanlar Selefi Salihin imamlarına karşı muhaddislere karşı Se Selefi Salihin'in imamlarına karşı içlerine böyle kin dolu fıkt böyle hınç, kin dolu insanlar. Her fırsatta Selef imamlarına veya eserlerine kaldırmaya Çalışıyorlar. Kevseri niye bu kitabı bu kadar çok seviniyor? Çünkü bu kitap onu destekliyor. Onu iddialarını haklı çıkarıyor. Çünkü yani Kevseri Muharren ve Müslimden onlarca hadisi inkar ediyor, ret ediyor. Hatta Şehlbani diyor ben hepsini araştırmadım. Tamamını yani peşine döküp düşüp takip etmedim. Birisi çıkıp da diyor tam güzelce bir araştırsa bir cilt bir koca cilt e, kitap olur diyor. Bu e, Kevserinin Buhariden ve Müslimden inkar et ettiği, yere hadisler. Artı diyor Buhari ve Müslimin dışındaki diğer yüzlerce, binlerce hadis kitaplarından sahih olup da inkar ettiklerini ise diyor. Haddi hesabı yok diyor. Kevserinin diğer hadis kitaplarından inkar et, inkar ol, sahi olduğu halde inkar ettiklerinin hadi hesabı yok diyor Şehilvani. Mesela Buhar'da Müslüman'da birçok sahi olan hadisi zayıf ve uydurma de itana kalkışırken öyle hadisler var isnadında yalancı var, yalancı, yalancı ama Kevserinin sapık akidesine muvafakat ettiği için o hadisi sıkıştırmaya çalışmış. Öyle hadisler var Kevseri. Bunları hepsini çıkartacağım inşallah. Biraz çalışma, bu konuya vakit ayırmam gerekiyor. Bunu hepsini teker teker çıkartacağız inşallah. Öyle hadisler var. Yani Kevseri'ye yapılmış, birçok ilim tarafına tarafından yapılmış birçok reddiyeler var. Birçok kitaplarda bu zikredilmiş, biraz işte çalışmayı gerektiriyor. Bunları tercüme etmek gerekiyor, bunları anlatmak gerekiyor, biraz vakit ayırmamız gerekiyor. Yani Buhari'de ve Müslim'de. Ki Buhari ve Müslim ümmetin sıfatı üzerine icma ettiği iki sahih hadis kitabı. Ümmet bu ümmet, ümmet icma etmiş. Bu iki kitap üzerine icma ve ittifak etmiş ki bu iki hadis kitabı sahiştir. Ne kadar da bunu tenkit eden kalkmışsa ona cevap verilmiş ve sahih olduğu ispat olunmuştur. Ümmet bunu ittifakken bunu kabul etmiştir. Buhari ve Müslim'in sahih iki hadis kitabı olduğunu ve içindeki bütün hadislerin sahih olduğunu ümmet, tarih boyunca gelen bütün ehli sünnet alimleri ittifakken bunu kabul etmişlerdir. Ve her kim bir zayıf hadis olduğunu iddia etmeye kalkışmışsa da cevabını almıştır. Birçok ilim de kalkıp ona cevabını almış, sahih olduğu ispat etmiştir. Ve ümmet Ümmetin alimleri tarih boyunca, asırlar boyunca bu iki kitabı kabul etmişler. Talakkatül ümmah bil kabul. Ümmet bu kitapları kabul etmiş. Ya haşa bu ümmet yanlıştı, sapıktı, sapık bir yoldaydı, dalaletteydi. Bu Buhari'ye vermişsin bu iki hadis kitabını. Sahih olarak bu ümmet kabul etmiş. Asırlar boyunca bütün gelen il, alimler üzerine ittifak etmişler. Ya o zaman bu ümmet asırlar boyunca gelen... Ve bu, bu Fahri ve semin içindeki hadislerin sayı olduğuna dair ittifak eden bu ümmet yanlış yoldaymış o zaman haşa bir bu Kevse'ni doğru yoldaymış yani. Bir bu Tehav'e'ni doğru yoldaymış. Bu manaya gelir. Yani ümmet bir şey kabul ettiği zaman Peygamber Aleyhisselam buyuruyor benim ümmetim dalalet, sapıklık olan yanlış olan bir şey üzerine icma ittifak etmez diyor. Yani eğer yanlış olsaydı, eğer Bukhari ve Müslim'de zayıf ve uydurma olsaydı, birileri bunu ispat ederlerdi. Evet konuşulmuş olan hadisler veya raviler veya isnatlar mesela var ama hepsinin cevabı verilmiş. İmam Bukhari ve Müslim bu hadislerin sahih olduğunu bilmiş ve bunu bu kitaba almış. Ve ümmet bunu sahih olarak kabul etmiş. Yani i̇nşallah o Tehaveni, Tehanevi meselesi üzerinde ve Yelâ-ü -e kitabı üzerinde, o kitabında zikretmiş olduğu o dört kaydı üzerinde inşallah hazırlandıktan sonra konuşurum. Aslında konuşmakta acele ediyorum. Mesela hatırıma gelmişken Kevseri'nin talebesi Ebû Gutt da bir yerde Buhari'yi İmam Bukhari'ye e, itham ettiği bir yer var. Hatırlayamadım şu an mevzuyu ifadeyi. Ebu Gütte İmam Bukhari'ye diyor uzatıyor bir yerde. Şu an mevzuyu hatırlayamadım. Bir kenara yazmıştım onu çıkartıp bakmam lazım. Ebu Gütte Kevseri'nin talebesi Ebu Gütte olması lazım. İmam Buhari'ye bir yerde dil atıyor, sataşıyor. Fakat ifade şu an hatırlamıyorum. Hatta bilgisayarda da var ama inşallah bunları sonra topladığım zaman tekrar konuşuruz inşallah. İsim ve sıfatlarda Kevseli Ebu Hanife'den ayrılıyor mu? Ayrılıyor tabi. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh akidede akide ve menheçte selif Salihin'in akidesi ve menheci üzere yalnız bir tek iman meselesinde iman meselesinde imanı tarif ederken farklı tarif ediyor o noktada diğer selef imamlarına muhalefet ediyor onun dışında Ebu Hanife yani bir tek iman meselesinde onun dışında akidevi meselelerin hepsinde Ebu Hanife rahmetullahi aleyh selef imamlarındandır ve diğer selef imamlarına muhafakat ediyoruz akide de tevhitte. Menhec'te yalnız bir tek e, imanın tarifinde muhalefet etmiş. Ama yani Ebu Hanife'nin tenkit edilen yönü burası değil. Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh o selef imamlarından birisiydi. Büyük bir imamdı. Fakat tenkit edilen yönü hadisteki zayıflığı, hadiste zayıf oluşu veya bazı hadisler sahih olan bazı hadislerden delil getirmemesi. Yani tenkit edilen yönü bu yönlü mezhepte, fıkıhta, hadisçiliğinde ve fıkıhta tenkit edilen diğer selef imamları tarafından, diğer İmam Ahmetler, Şafiler, Buhariler tarafından tenkit edilen yönü bu yönlü. Yoksa akide de veya menheçte de değil. Yoksa Ebu Hanife, İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, diğer selef imamlarından birisi ve değerli birisi, Allah'ına rahmet etsin, büyük imamlardan birisi. Ama diğer selef imamları tarafından hadiste, fıkıhta tenkiz edildiği yerler var. Ama masum değil, hatasız değil. Problem şurada. İşte Hanefi, mezhebi, Hanefi mezhebine mensup olanlar, Hanefi mezhebine son, son asırlarda gelenler, sonraki asırlarda ve son asırlarda ve günümüzde mevcut olup da Hanefi mezhebine taassupla bağlananlar, taassup ehli olanlar, Ebu Hanifi'nin Mesela hata etmiş olduğu yerleri de hata etmemiş, isabet etmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. İşte yanlışlık burada. Yanlışlık burada. Problem burada. Ebu Hanife Selef imamlarından birisidir, değerli birisidir. Ama bazı yerlerde hata etmiştir ve diğer Selef imamları bu hataları beyan etmişlerdir. Ha problem Hanefi mezhebine taassupla bağlananların bu hataları görmek istemeyişi, kabul etmek istemeyişi ve körü körüne bir taassupla bağlanmaya çalışmaları. Problem burada, müşkülat burada. Kevseri isim ve sıfat tevhidine cehmiyedir. Cehmiyedir. Hatta Kevseri kitaplarında bazı yerlerde Cehmiye'nin başı olan Ca'de Dirhem'i ve Cehmi ibn-i Safvan'ı över mahiyette ve müdafaa eder mahiyette konuşuyor. Över ve müdafaa eder mahiyette konuşuyor. Büyük Selef imamlarından İbn-i kitabına tevhid, kitabı tevhidine kitabı şirk derken, İmam Ahmed'in oğlunu yerden yere vururken Kitabı ı İmam Ahmet'in oğlu babasına sorular soruyor, babası da cevap veriyor. Ve bu soruları bir kitapta topluyor. İmam Ahmet'in oğlu Abdullah babasına sorular soruyor. Ve bu soruları bir kitapta topluyor ve kitabın adını Es-Sünne diye koyuyor. Tabi burada allah Teala'nın isim ve sıfatlarıyla ilgili rivayetler var, hadisler var sahabe kabilleri var, tabi'nin kavilleri var İmam Ahmed'e sormuş olduğu, almış olduğu cevaplar var, isme sıfatlar, Allah'ın isme sıfatlarıyla ilgili rivayetler sözler var bu kitapta bunlar Kevsebi'nin çok zoruna gittiği için diyor, kutçuluğun görüşleridir diyor, kutçuluğun görüşleri var bu kitapta diyor, müşebbihenin ve mücesseminin kitabıdır bu diyor İmam Ahmed'in oğlunu yerden yere buluyor ve kitabın adını da böyle koyuyor Kutçunun görüşleri olan kitap, müşebbihenin ve mücessimenin kitabı. Sesim geliyor mu? Yoksa bağlantı koptu mu? Sesim geliyor mu? Bağlantı koptu mu? Ha. Ondan sonra Osman-ı Darimi gibi, Osman İbni seyid Darimi gibi, erredde cehmiye ve zanadika -e cehmiyelere ve zındıklara reddiye kitabı. Her ne kadar selef imamlarından, selef alimlerinden bu isimde bir kitap yazmışsa onun kitabı müşebbehenin ve mücessimenin kitabı diye itham etmiştir Kevser'i. İbn-i de Şeybe Kitabı Arş diye bir kitap yazıyor İbni bir şeybe Buharin müslimin hocalarındandır Buharin ve müslimin hadis aldığı en çok hadis aldığı hocalarından bir tanesi de selef imamlarının büyüklerinden Kevseri İbni bir şeybe için kezzat diyor yalancı diyor o da şey zoruna gitmiş İbni bir şeybe İbni İbni bir için Kevseri kezzat diyor yalancı diyor bir İbni bir şeybe'nin Gene isme sıfatlarla alakalı kitabı var. Şey, kitabı Arş yanlış hatırlamıyorsam. Ya da esme ve sıfat da olabilir. Bir saniye. İbni Ebi Şeybe'nin gene o konuda yazmış olduğu bir kitap. Kitabın adı bir saniye. Bir saniye, neredeydi? Mokif min e'imet-i sünne. Mesela bak. Sünnetin imamlarına Hakaret edişi, hakaret ettiği yerler. Birkaç tane misal vereyim hemen. Putçulukla itham edelim mesela. Birçok Selef imamını. Putçuluk, putçu, haşeriniyeci, ondan sonra putçulun davetçileri, işte müşebbihe, mücessime, isimlen isimlerle vasıflandırıyor. Daha başka isimler de var. Ben lafı uzatmadım. Akılları işte şey sapmış. Ondan sonra beyinsizler, beyinsiz haşeviler, cahiller, akılları sapmış veya akılları hasta bu manada ifadeler kullanıyor. Akılsızlar, Dini anlamayan kıt akıllılar, akıllı deliler, yani doğru bir görüş ve bakış açısından en uzak olan Allah'ın mahlukatları, Allah'ın yani halk, halkullah, halkullah demiş. Mahlukat yani. Öyle ifadeler kullanıyor Selefi Salih'in imamları için. i̇bn Teymiye ve İbn-i Kayme kafir diyor, münafık diyor, zındık diyor, mülhit diyor, cani diyor, kilabaz, fukkabaz diyor. Yani ifadeler kullanıyor. Daha çok ifadeler, fazla uzatmıyorum. Bundan sonra... Şey bulamadım bir saniye. Ha şimdi buldum. Mesela İmam Ahmed'in oğlu Abdullah, onun yazmış olduğu az önce söyledim kitabı Sünne. E, Sünne isimli kitabına kitabı Ziyg diyor. Yani. Sapmaklığın, sapmışlığın kitabı. Ve teçzim, mücessimeliğin kitabı. Ve teşbih, müşebbiheliğin kitabı diyor. Sapmış olmanın, Allah'ı cisimleştirmenin ve Allah'ı yaratıklara benzetmenin kitabı diyor. ve mücessime ve sapmakla itham ediyor. Ondan sonra buçuluğun satırları diye ifadesini kullanıyor başka bir yerde. O kitap için buçuluğun satırları diyor. i̇bn Huzeyme ki i̇bn Huzeyme büyük imamlardandır. Selef imamlarının büyüklerinden en büyüklerinden birisidir. Onun kitabı tevhidi için kitabı şirk diyor. Buçuluğun görüşleri diyor. ve alimler bunu söyledi diyor. Alimlerden de söyleyen Fahreddin Razi. Sıfsiş sahibi Fahreddin Razi. Ondan başka da bir isim zikretmiyor. Alimler derken de o. Eşari akidesine mensup tefsir sahibi Fahreddin Razi. İbnü için ne diyor bak? Kevseri İbnü Hüseymey gibi büyük bir imam için ne diyor bak? cihan el bu, ala mislihi bak şimdi ifadelere bak ifadeler nasıl aşağılayıcı bir ifade kullanıyor bunun gibisi için diyor bak İbn Huzeyme için böyle bir ifade kullanıyor bunun gibileri için diyor vacip olan farz olan ella yahuda kelam kelam ilmine girip dalmaları kelam ilminle uğraşmaları yani uğraşmamaları farzdır vaciptir bunun gibileri için yani İbn Huzeyme için söylüyor bunu ki İbn Huzeyme İmam Ahmed gibi Bukhari gibi bu ümmetin en büyük imamlarından birisi İbni i Hüzeyme. Bu İbni i Hüzeyme gibileri diyor, onun gibiler diyor. Onlara vacip olan, kelam ilmine dalıp, kelam ilmine dalmamaları bunlar gibileri için farzdır ediyor. Fetezellüllehü kadem, sonra diyor ayağa kayar. Sonra diyor ayak kayar orada ve bu cehaletle bu cehaletle beraber elefe kalkmış telif etmiş kitabı tevhid bu cehaletle beraber kalkmış kitabı tevhid isminde kitap telif etmiş diyor bak ifadelere bak kesreli İbn Huzeyme gibi bir selef-i salihin imamlarından birisinin sırna değil bir kılının tüyünün zeresi kadar olamaz Kevseri gibi bir cehmiyeci isme sıfatlardaki bir cehmiyeci ve hadis inkarcısı İbni Huzeyme gibinin tırna değil kılı kadar saçının bir tır, zerresi kadar olamaz bakın dikkat edin İbni Huzeyme için nasıl ifadeler kullanıyor kâne el bu ala mislihi bunun gibilere diyor farzdır diyor vaciptir diyor farzdır اَلَّا يَخُوْدَ fi ilmi الْكَلَامِ Kelam ilmine dalmamaları. فَتَزِلُّ اِلَّهُ kadem. Sonra diyor ayağa kayar. Yani dur oraya geleceğim. Kelam ilmi hakkında Selefi Salih'in imamların ne sözleri var? Başta İmam Şafii, başta İmam Ahmet, başta İmam Malik ve diğer bütün Selefi Salih imamları hepsi kelam ilmini kötülüyorlar. Hatta Ebu Hanife dahi. Ebu Hanife dahi. Kelam ilmi öğrenmek caiz değildi haramdır, caiz değildir, sapıklıktır. İşte onu şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım, cezalandırmak lazım, dövmek lazım, tahzir etmek lazım. Bütün selefi salih imamları kelam ilmini kötülüyorlar. Kevseri güya kelam ilmini bilmediği için İbn-i bu şekilde tahkir ediyor, aşağılıyor bakın. Halbuki kelam ilmini bilmemek farz. Bir de diyor, bak devam ediyorum. Ve mahe de cehil diyor. Bu cehaletle beraber İbni Khuzaima için kullandığı cahil ifadesini kullanıyor bak. Bu cehaletle beraber hani kelam ilmini bilmiyormuş ya İbni Khuzaima. kelam ilminin cahiliymiş. Bu cehaletle beraber kapmış. Ellefe kitabı tevhid, kitabı tevhid isimli bir kitap, kitabı tevhid telafetmiştir. etmiştir. saa ila nefshe hem diyor kendi nefsine diyor kötülük etmiş. Ve min ehli'l-ilm-i men قال عنه أنه كتابُ الشرك. Ve bazı ilim ehli ilim ehlinden bazıız da dedi ki diyor o kitap hakkında ennahu kitabu şirk bu şirkin kitabıdır. Bu da o ilime ilim ehli dediği o tefsir sahibi eş'ari olan Fahreddin Razi kastediyor. O var. Ondan başka da bilmiyorum kimin dediğini. Onu onu, onu getiriyor ilim ehli olarak. 1. Nerede demiş bunu? Talikatil kavsiri ala kitab esma ve sifat lil beyhaki. Sayfa 267. İmam Bey Haki'nin Esmai ve Sifat diye bir kitabı var. Kitab esma ve Sifat. İmam Bey Haki'nin. Kevserinin o kitap üzerine yapmış olduğu talikatlar var. Yani dipnotları. Dipnotları yapıp da kitabı bastırmış. Bu dipnotlarına böyle saçmalamış, zırla, zırvalamış Kevseri. O kitabın, tabi bu Arapça baskısı tercüme edilmedi kitap Türkçe'ye. 267. sayfasında söylüyor bu sözleri. Ve yakul anil Yine Kevseri kitap hakkında diyor ki Ar-radda alel cehmiye. Li imam Abdurrahman ibni bi hatim razi. Yine Kevseri e, Ar-radda alel cehmiye. Cehmiye, e, cehmiyelere reddiye isimli kitap hakkında şunları söylüyor. Kitap Abdurrahman, İmam Abdurrahman ibni bi hatim raziye ait. وَيَكُولُ عَنْ كِتَابِ اَرَّدْ عَلَى الْجَهْمِيَيَ لِلْإِمَامِ bu, Abdurrahman İbn-i Ebi Bu Abdurrahman İbn-i Hatim Ar razi şeyin oğlu Ebu Hatim El-Razi'nin oğlu Ebu Hatim razi babası Abdurrahman oğul Ebu Hatim El-Razi var, Abdurrahman'ın dayısı var o da Ebu Zira. bu hadis ilimlerinde Ceh ve Tadil diye bir kitap var kitap Ceh ve Tadil bu ricallerde ve hadislerdeki illet ilimlerinde en önemli kaynak temel birinci kitaplardan bir tanesi. İlk sırada gelen kaynak kitaplardan bir tanesi. En önemli hadis ehli mezdinde. O kitabı tehlif etti bu Abdurrahman. Abdurrahman babası Ebu Hatime, Ebu Hatime Raziye ve dayısı Ebu Zura'ya sorular soruyordu. Hadisler, ricaller, isnatlar hakkında sorular soruyordu. Ve onlar da cevap veriyorlardı. Abdurrahman babasından ve dayısından almış olduğu bu cevapları yazarak o kitabı meydana getirdi. Kitab-ı e, Kitab Cerh-ı Tadil. Bunun, bu, bu üçü de şimdi babası Ebu Hatim, ondan sonra dayısı Ebu biliyorsunuz bu isimleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bir de oğlu Abdurrahman, bu üçü hadis ilimlerinde, illet ilimlerinde, cerh ve Tadil ilimlerinde, Rijal ilimlerinde Ehl-i Sünnet'in en büyük imamlarından birileri bunlar. Yani İmam Ahmed, Yahya bin Ma Maîn, Ali bin Medini, Buhari, Müslim, Ebû Davud, Tirmizî, Nesâî o gibi yani büyük imamlardan sonra onların akabinde sanıyorum zaman olarak onların akabinde gelen bir dönemde yaşıyorlar. Yani aynı çağda değil bir hemen bir sonraki asırda veya yakın bir zamanda. Bu Abdurrahman babası ve dayısı geliyor. Bunlar yani illet ilimlerinin, rijal ilimlerinin, cer ve tadil ilimlerinin en büyük imamlarından, ehli sünnet imamlarından ve selefi imamlarından. O Abdurrahman'ın işte Arrad ala'l-Cehmiye isimli bir kitabı içinde Kevseri şöyle demiş. Bakalım ne demiş. Vezek rafi kitabi Arrad cehmiye ma يدل ala ma usir Kevseri bu Abdurrahman için o kitabı hakkında Aklından isabet almış o diyor Abdurrahman diyor. Yani delirmiş kafayı yemiş demek istiyor yani. Yani Abdurrahman'ın kitabı Errat Alel Cehmiye'de öyle şeyler görmüş ki Kevser'i kendince kendi Cehmi akidesine ters düşmüş olduğu gördüğü şeyler. Ondan dolayı o Abdurrahman'ın ki o büyük selef imamlarından birisidir Abdurrahman'da Abdurrahman İbni Behatimur Razi. O kitaptaki görmüş olduğu şeyleri onun aklı isabet almış. Yani delirmiş kafayı yemiş demek istiyor yani. فَسُبْحَانَا فَسُبْحَانَا قَاسَمَ الْعُكُولِ ilm اِعِلْمَ kalam Ve subhanallah diyor Kevser'i devamında, sözün devamında yani onun aklını aklını isabet almış olmakla itame ettikten sonra yani kafayı yemiş delirmiş kafası yerinde değil kafası başından başı, başından gitmiş dedikten sonra şöyle diyor Kevseri sözünün devamında Fe subhana hasama alukule yani akılları dağıtan Subhanallah diyor yani akılları dağıtan Subhanallah yehu'l ilme'l kelam o da o Abdurrahman da yani akıllar dağıtılırken akıldan nasibini almamış kelam ilminin cahili manasında bir ifade bir ibare yani. Anladığım kadarıyla yanlış anlamıyorsam yani akıllar böyle dağıtılırken akıldan nasibini alamamış kelam ilminin cahili demek istiyor Abdurrahman İbni, İbni Hatim Ar-Raziye. Bunu da yine Kevser'i e, o Beyhakî İmam beyhaki'nin El, El Esma ve Sifat kitabında dipnotlarında, talikatlarında söylemiş. Sayfa 269'da. Ve yakule diyor yine Evet. İyi ki kelam ilminin cahili demiş ki o zaman ehli sünnet olduğunu doğruluyor. Tabi. Tabi. Bu da doğru bir tespit. Allah razı olsun. Ve yekulü ve yine diyor ki Kevseri Ve maa zâlike tarahu ve bununla beraber onu görürsün. fi fî ki ilmi usulü d-dini mübaiden el ve-temzih. Ve maa zâlike tarahu yedukhulu fî malayiki ilmi usulü dini ve bununla beraber tarahu görürsün yethulü girer fima like ilmi usulü din dinin usulü ilmine yani akide ilmine nim böyle dar, darlıklarına dar boğazlarına diyor girer mudaidan uzak olarak tefviz ve tenzih tefvidden ve tenzihten tefviz yani manası Allah havale etme Ha bunun manasını bilmiyoruz, bu konu hakkında konuşmuyoruz. Sefih demek bu demek. Allah'ın ismi ve sıfatları manasını bilemeyiz. Bilmiyoruz, ispat etmiyoruz, hakkında da konuşmuyoruz. Allahu Alem deyip Allah'a havale ediyoruz. Aleyküm ve rahmetullah. Diyor böyle tefhid yapmadan ve tenzih. Allah'ı tenzih etmeden, noksan sıfatlardan tenzih etmeden haşa. Böyle diyor Allah'ın akide hakkında konuşmuş diyor. Bunu da te'nib, te'nib-i khatib isminde bir kitabı var Kevseri'nin orada sayfa 167 ve 168'de söylemiş yine bu tabi Kevseri burada şey Abdurrahman İbni bir Hatim Ar Razi hakkında ki sözlerin devamı olarak orada da teeni teeni bir Hatip isimli kitabını da öyle demiş Abdurrahman hakkında Vakal an sahip kitab Arş ve Kevseri kitab Arş isimli kitabın yani sahibi hakkında da şöyle dedi. Kim o? İmam İbni Ebi Şeybe. Demin dediğim gibi İmam İbni Ebi başta Bukhari'nin ve Müslim'in şeyhlerinden birisi. Bukhari ve Müslim'in hadis rivayet ettiği şeyhlerinden birisi. Ve İbni Ebi Şeybe bir tek İmam Tirmizi ondan rivayet etmiyor. Onun dışında Kütüb-i Sitte'nin beş hadis kitabı hepsinin şeyhlerinden. Yani İmam Bukhari, İmam Müslim. Abu Daud, Nisa'i ve İbnü Mâce, İbnü Bişeybe'den rivayet etmişler ve onları Şeyhi, Muhammed İbnü Bişeybe. Bir tek Firvizi ondan rivayet etmemiş. O da belki yani ona ulaşmadığı yani ondan hadis almadığı için mi? Yoksa belki hadis aldı ama başka yerde rivayet etti, Süneninde rivayet etmedi. O da olabilir. Yoksa Küdübüsittenin beş hadis kitabı ondan. Hepsinin şeyhidir, hocasıdır ve ondan hadis rivayet etmişler ve selef imamlarının en büyüklerinden birisi Musannaf'ın yazarı. Musannaf'ın yazarı. Kitab-ı Arş isminde kitabı var. O Muhammed İbni Ebi Şeybe için Zahid-el Kevser'i kezzab diyor. Yalancı diyor yani. Yine bir bilhatib de bunu söylüyor. Sayfa 110. Muhammed Zahid-el Kevser'i Selefin büyük imamlarından biri olan İbn-i Birşeybe hakkında kezap diyor. tenib bil Hatib isimli kitabında sayfa 110'da. Ve o tabi <gülüyor> Kevsedi bu imamlar hakkında ve bu imamların kitapları hakkında neden böyle konuşuyor? Çünkü kendi cehmi akidesine ters düştükleri için zoruna gitmiş. Kendi cehmi akidesine ters düştüğü için bu imamlar hakkında ve bu imamların kitapları hakkında böyle ağır ifadeler, ithamlarda bulunmuş. Kendini temize çıkartmak için onları kötüleme yoluna gitmiş. Bu bir nebi şeyde musannafın yazarı dedik, musannafın sahibi müellifi dedik. O Musannafta da işte kitabın sonlarına doğru bir bölüm var. Erredde ala Ebi Hanife diye. Ebi Hanife, İmam Ebu Hanife'nin üzerine reddiye kitabı da Orada 125 meselede İmam Ebu Hanife'nin sahih sünnete ters düştüğünü orada İbni Ebi Şeybe zikrediyor. Bu İbni bir Şeybe, o İbni bir Şeybe işte. Belki bir sebep de bu. Kevserinin çok zoruna gitmesinin sebebi. Kezzap, yalancı diye onu itham etmiş bu Büyük Selef imamını. O Muhammed İbni Şeybe, o Musannaf Musannaf isimli kitabında, o Ebu Hanife-i diye bir bölüm açmış. Orada 125 meselede de sahih hadislere ters düştüğünü, sünnete ters düştüğünü. Ondan sonra bu meseleleri teker teker zikretmiş. Buna gelmeden önce, Selef imamlarına geçmeden önce, Sahabeler hakkında Kevseri'nin sahabeler hakkında söylediklerinden başlamamız gerekirdi. Ona da kısaca bir değineyim. Bu sahabeler hakkında Aleykümselam aleyhissun. Al gitmiş. Ha Kevseri'nin Ebu Hanife'ye ters düşü yerler de var. Hem de hepsi Akide'de bak. 12 yer miydi? 13 yer miydi? İsterseniz onları da kısaca zikredebilirim hemen konu başlıkları olarak. Kevseri'nin bizzat Ebu Hanife'ye ters düştüğü yerler var. Ebu Hanife Ebu Hanife diyorlar hikaye. Ebu Hanife'nin adını kullanmışlar sadece Kevseri de ve bugün Türkiye'deki Hanefiler de İmam Ebu Hanife'nin sadece adını kullanıyorlar. İmam Şafii'nin adını kullanıyorlar. Yoksa Akide'de Menheş'te falan onlarla hiçbir alakaları yok başta akidede, tevhidde bir kere kendi imamlarına ters düşüyorlar. Kehserinin sahabelere itham hakkında, itham konusunda söylediği şeylerden bir saniye bulamadım. mesela Kevseri'nin Enes İbni Malik radıyallahu anh'a ta'nı ta yani onu şerefinde ırzında ona dil uzatması ta'n demek bu demek ee, Enes İbni Malik sahabenin en muhaddis, en fakih en alim olanlarından birisi büyük sahabi Muhaddis, e, ikinci veya üçüncü sırada yer alıyor. En çok hadis rivayet eden, en çok hadis rivayet eden yedi tane sahabeden, üçüncü veya dördüncü sırada yer alıyor. Üçüncü olabilir. Ve aynı zamanda tabii ki fakih olan bir sahabe, Peygamber arasında Medine hicret ettiğinde annesi elinden tutup getiriyor. O zamanlar on yaşında bir ço çocuk, Nesbine Malik radiyallahu 10 yaşında bir çocuk ve Peygamber İslam'ın vefat edinceye kadar Enes 20 yaşına gelinceye kadar yani 10 yaşından 20 yaşına kadar Peygamber İslam'ın hizmetinde sürekli Peygamber İslam'ın etrafında onun hizmetinde eğer bu insan fakih olmazsa kim fakih olur? Eğer Enes İbni Malik 10 sene boyunca çocukluğundan gençliğine kadar bir hayatın bir ömrün en verimli yılları en aklın, zekanın, hafızanın dinç olduğu ezberleme kabiliyetinin en güçlü olduğu yıllar öğrenme kabiliyetinin en güçlü olduğu yıllar amin radiyallahu anhun ecmain Enes İbni Malik 10 yaşından 20 yaşına kadar ömrün en verimli, en bereketli zamanlarında Peygamber Aleyhisselam'ın hizmetinde, özel hizmetinde bulunuyor gece gündüz etrafında, sağında, solunda eğer bu insan fakih değilse kim fakihdir muhattis değilse kim muhattistir? Daha başka fakih muhattisi olmaz eğer o değilse. Bakın Enes İbni Malik hakkında ne diyor? Onu kitaplarında herim herim olmakla itham ediyor. Tabi bunu Enes İbni Malik'ten gelen bir hadisi ret etmek için hadiste Buhari Müslüm hadisi yanlış hatırlamıyorsam Buhari Müslüm hadisi ve Hanefi mezhebine ters bir hadis Hanefi mezhebinde tam tersine kabil var o hadisteki mananın tam tersine Hanefi mezhebinde bir kabil var Hanefi mezhebini üstün çıkarmak ve o hadisi res etmek, inkar etmek için hadisin rabisi olan Enes radıyallahu anha tane an ediyor Kevser'i nasıl? Herim olmakla Herim demek, çok yaşlanmış. Yani çok ihtiyarlamış. Öyle ihtiyarlamış ki artık Erzel'i Ömer'e ulaşmış, ne dediğini bilmez hale gelmiş. Yani önceden ne dediğini biliyor iken, önceden ne dediğini biliyor iken, çok yaşlandığından dolayı artık ne dediğini bilmez hale gelmiş, karıştırmış. Rivayetleri, neyleri, sözleri birbirine karıştırmış. Hale gelmiş, manasına gelen Herim. Ben bunu bir yerde bunak diye tercüme ettim de aslında evet doğru bunak manasına gelir bu. Yani çok yaşlandığından dolayı artık hafızası, aklı eskisi kadar kuvvetli değil. Rivayetleri, neyleri, kelimeleri birbirine karıştırıyor. Bu şekilde Enes diyor bu hadisi diyor Kerimlik zamanında. Yani çok yaşlı dönemde o kadar yaşlanmış ki ne dediğini bilmez hale gelmiş bir zamanda. Bu hadisi rivayet ettiğinden dolayı hadiste hata etmiş. Onların dolayı bir hadis sahih değildir demeye getiriyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu harim hadis olacak. Ve hadisteki o, hadisteki mana kavil Hanifi mezhebine tam ters düşüyor. Hanifi mezhebine ters düştüğü için Enes'i bu şekilde itham ediyor Enes radıyallahu anh gibi büyük bir sahabeyi, muhaddis ve fakih olan bir sahabeyi. Allah aşkına Kevseri'den başka kim Enes'i böyle bu şekilde itham etmiştir? Bir kere Enes diyelim ki evet çok uzun yıllar yaşadı, yüz yaşında vefat etti. Peki aklının gittiğine dair, bunak olduğuna dair, herim olduğuna dair başka muhaddislerden, selefi salih imamlarından kim Enes radıyallahu anh'ı böyle itham etmiş Kevseri'den başka? Allah aşkına. Bana bir tane selef imamlarından, rıjal imamlarından böyle bir adam getirin. Yok bulamazsınız, yok böyle bir şey söyleyen. Kevseri'nin uydurması, safsatası. Burada kafayı yiyen, bunak olan... Aklı gitmiş olan Enes İbni Malik radıyallahu anh'ı değil, Kevseri'nin ta kendisidir. Onun aklı gitmiş, o bunamış. Bunu söyleyebiliyorsa. Ve bunu Hanefi mezhebini hadisin önüne geçirmek için yapıyor. Çünkü hadisteki kavim, hadiste söylenen şey Hanefi mezhebine kavline ters. Enes hakkında bu ifadeyi kullanıyor. Bir Herim, herim demek Şerbekebira. Habel. Haber deli manasına gelir ha. Yani bu herim kelimesi, herim kelimesinin manaları bu. Şeyde kebir ha. Yani çok yaşlanmış. Saçı sakalı bembeyaz olmuş. Çok yaşlanmış. Erzelil Amr yani ömrün en rezil safasına ulaşmış. Haber. Deli. Yani gençliğindeyken sağlıklı sıhhatliyken ne dediğini bilen bir kişi çok yaşlandığı için artık ne dediğini bilmez hale gelmiş. Bazı doğruyu yanlışı birbirine karıştırır hale gelmiş. İşte Enes diyor bu hadisi o zamanda, o dönemde o döneme ulaştığı zaman, herimlik döneminde bu hadisi rivayet etmiş diyor ve bu rivayeti ret ediyor. Kevseri. Artı Adem el fıkh. Yani fıkıh bilmemek ve fakih olmamakla itham ediyor yine. Yani hem bu hadisi çok yaşlılık, bunaklık döneminde karıştırmış, rivayetleri, lafları, sözleri doğruyu yanlışı birbirine karıştırmış dönemde rivayet etmiş diyor. Hem de Enes diyor fakih olan bir sahabe değildi diyor, onu fıkhında itham ediyor. Bu sebepten dolayı Enes radıyallahu anh'ın bu sahih hadisini ve bu aynı zamanda cumhun kavli, yani Hanefi mezhebinden başka diğer bütün Hanbili mezhebi, Şafi mezhebi, Maliki mezhebi, Zahiri mezhebi hepsi o hacisteki mana ile söylemişler. Bir tek Ebu Hanife, bir tek Hanefi mezhebi. Bilmiyorum Ebu Hanife'nin bizzat kendi kavli midir? Yoksa sonraki Hanefilerin kavli midir? Fakat Hanefi mezhebinde bu kavil var ve Kevseri'ye ters geldiği için <gülüyor> Enesi radıyallahu anh'ı bu şekilde itham ederek rivayetini, rivayette yanlış hatırlamazsam Bukhari ve Müslim'de var isterseniz bir saniye bakayım yani emin olmak için hadis nerede olduğunu hadisizi de söyleyeyim neredeydi bir saniye Te'nib te sayfa 117'de söylüyor bu sözleri Enes radiyallahu anh hakkında Te'nib sayfa 117'de Et Terhib 332'de Bunları söylüyor. Te'nib isimli kitabında te bir hatib sayfa 117 ve E-Terhib isimli kitabında 332 sayfa 332. Bu iki yerde söylüyor, bu ifadeleri kullanıyor. Ya da birini bir yerde, birini bir yerde. Çünkü Te'nib 117'de şey olduğunu söylüyor. Enes'in işte bunun herimlik zamanında çok yaşlanmış Dönemde, bunaklık döneminde. He, o zaman öbürsünde de öbür kitabında söylüyor. Yani birini bir yerde söylüyor, birini bir yerde söylüyor. Artı ben o rivayeti çıkartmıştım. O Enes radıyallahu anh'ın inkar etmiş olduğu o rivayeti Buhari'de ve Buhari'de hadis, Buhari cilt 12 sayfa 260'da Katade'den tasrihi geliyor. Ha orayı söyleyeceğim. Ve İmam Ahmet'de de yine tasrihli olarak geliyor. Burayı, burayı, burayı ifade edeceğim, açıklayacağım bir saniye. Ee, hadis Buhari'de. Hadis şu. Katade Enes'ten Enes de ikrarlı katil yani şey hadisi buraya yazmamışım. Hadis şey hadisi bir Yahudi bir Müslüman bir cariyenin altınlarını çalıyor. Ondan sonra kafasını taşla e ezerek kızı öldürüyor. Kız ölmeden önce Peygamber Esselam onu Geliyorlar, Peygamber İslam ashabı, kıza soruyorlar. Seni filan mı öldürdü, kız başını salıyor. Hayır diye. Peki filan mı öldürdü, seni başını ezdi, taşlan? Hayır. Filan mı? Hayır. Bir Yahudiden birisinin ismini söyleyince kız başını salıyor. Evet diyor. O diyor. Tamam mı? Rivayet bu. Ve burada iki mesele var, Hanefi mezhebine ters düşen. Bir, bu şekilde diyor, Hanefi mezhebine göre onu diyor, kızın şeyine göre şey olmaz. Kızın bu şekilde ikrarına göre şey olmaz. Tabi hadiste Peygamber sonra hükmediyor. Diyor ki aynen Yahudinin diyor, Yahudinin de başını taşla ezerek öldürün diyor. Hadis bu. Hanifin mezhebine ters gelen, Kevseliye ters gelen yeri Orada kızın ikrarı ile e, amel edilmez diyor. Bu birinci mesele. İkincisi de, ikincisi de taşla ezilerek kısas yapılmaz. Kısas sadece kılıçladır. Bu da bir hadis. Ve hanefi mezhebinin kavli. Ve bu hadis zayıf. Bu hadis zayıf. Kesinlikle sahih değil. Ve hanefi mezhebi dışında hiçbir mezhebi bu hadisle amel etmiyor. Hadis zayıf. Kısas sadece kılıçla yapılır. El kavdu bir seyf. Kısas, Kavut, Kılıçladır. Hadisi. Bu hadis zayıf. Ve bu zayıf hadisle delil getirmişler. Ve şimdi iki noktada hadis ters düşüyor Kevseri'ye ve Hanefi mezhebine. İki noktada. Bundan dolayı zaten Kevseri uğraşıyor hadisi inkar etmek için. Ondan sonra yine Buhari'de ee, Kevseri Kevser'i işte şey yapıyor anlatıyor, isnatlarını getiriyor ricallerini, rivayetlerini getiriyor en son bir yerde bir nokta kalıyor hadis tasrihli olarak başka bir rivayette geliyor yani hadisin birçok rivayetleri var aynı isnatlarda başka bir rivayetinde Peygamber Yahudi'yi Peygamber aleyhissalatü vesselam Yahudi'yi çağırtıyor bu ilk söylediğim rivayette bu ifade yok bu ziyade başka diğer rivayetlerde var aynı snatlarda gelen hadiste Peygamberim Yahudi çağırıyor ve diyor bu suçu sen mi işledin Yahudi ikrar ediyor suçunu kabul ediyor ondan sonra Peygamberim onun katline taşlan başının ezilerek öldürülerek, öldürülerek kısas yapılmasına hükmediyor Peygamberim bu Yahudi'nin ikrarı katade'nin enes'ten an anesiyle geliyor yani an ile geliyor ve Hadis ehlince malumdur ki kada de yapardı bazen telis yapardı ve müdellisin, telis yapan ravinin rivayeti eğer ananeyle gelirse mutlaka onun tasrihi var mı yok mu ona bakmak gerekir tasrihi var mı yok mu yani tasrih başka bir yerde hadde senaya akbarani hadde seni akbarana hadde sena diye rivayet etmiş mi o rivayeti? Buhari'de ben araştırdım. Buhari'deki bütün bu rivayetleri hepsini çıkarttım. isnatlarını çıkarttım. Buhari'de bir yerde aynı hadisin Yahudinin peygambere itiraf ettiği, ikrar ettiği hadisin bir yerde hepsi anne ile geliyor. Bir yerde İmam Buhari hadde ile getirmiş. Kevseri bunu görmemiş. Kevseri gerçekten bunu görmemiş. Bunu görse ya da ya da gördü işine gelmedi, sustu. Orayı es geçti. İkisinden birisi. Ya Kevser'i bunu görmemiş, fark etmemiş ya da fark etti, işine gelmedi. Yine aynı rivayet Buhari'de. Yani bu hadis Buhari'de 6-7 yerde, 7-8 yerde geçiyor. Bir tanesinde hepsinde mesela katâda an enes, katâda an enes diye geliyor. Bir yerde katade, kâle haddesana enes diye geliyor. kâle katade Haddesena Enes diye geliyor. Ve burada tasrik var. Ve o tasrikli olan rivayette, bakın Kevser'i Katade'nin Enes'ten ananesiyle geliyor diye bunu inkar ediyor. Bir yerde Haddesena ile gelmiş, o Yahudinin ikrarı var orada o, o rivayette. Kevser'i bunu görmemiş ya da görmüş, es geçmiş ikisinden birisi. Üçüncü bir şey daha var, demin Musa ile konuşmuştuk bu tehavenin İlâ-ı diye bir kitap yazıyor. Orada dört tane kayda zikrediyor. O kaidelerden ikinci kaide tedlis bize göre kusur değildir. Ve Kevseri bu kitabı okur. Allah'a büyük ihtimalle bu kaideyi de okumuştur Kevseri. Bakın burada nasıl çelişkiye düşmüş Kevseri. Bu da üç, üçüncü bir ayıbı. Bu da üçüncü bir ayıbı. Kevseri'nin. Hani müdellis, tedlis, Tedlis yaptığı bilinen bir müdellisin ananesi sahih olurdu. İla-ü kitabının sahibi, müellifi, tahani bu kaideyi mukaddemide zikretmiş. Ve Kevseri de bu kitabı alkışlamış. Ama burada, bu Enes hadisinde inkar edecek ya, bu kaideye ters düşmüş Kevseri. Yani Katade'nin ananesi diye ret ediyor, Buhari'de. Yani hadde sena ile o rivayeti bulmamış olsak bile ve Kevseri onu görmemiş olsa bile tehavenin zikretmiş olduğu ve Kevseri'nin alkışlamış olduğu o kaideye göre bir rivayeti kabul etmesi gerekirdi Kevseri'nin. Hani müdellisin annesi zarar vermiyordu tamam o zaman sahih yani anladınız mı? Bu da üçüncü bir ayıbı. Artı İmam Ahmet'in müsnedinde de o kâle katâde, katâde, kâle sana enes isnadı yani tasrihli olan, açıklamalı olarak sana açıklamasıyla gelen o ananeli olan rivayet İmam Ahmet'in müsnedinde de 13.792 numaralı hadis. Orada geliyor. Tabi hadislerdeki bu hadis kitaplarını göre rakamlar kitaptan kitaba fark edebilir. Çok baskıları oluyor baskılarda farklı, rakam farklı olabiliyor veya tercümede farklı oluyor yani o rakam farklı olabilirsiniz bakabileceğini bir kitapta mesela onu belirtmiş olayım ve Kevser'i bu şekilde Enes Radiyallahu anh'ın rivayetini bu gibi gerekçelerden dolayı inkar ediyor Artık bir şey söyleyecektim, arada unuttum. Sahabelerin hepsi adildir. Yani ödüldür, adalet sahibidir. Allah Teala Kur'an'da sahabeyi umümen ve hususan tadil etmiştir. Allah Teala'nın tadil ettiğini, adalet sahibi olduğunu bran ettikten sonra bir kimse gelip de sahabeyi cerh etmesi, aynı yaptığı gibi kesinlikle caiz değil, haramdır, bitaktır. Allah Teala sahabeyi tadil etmiş. Kur'an'da. Ömrümden de hususan. Ve Allah Teala tadil ettikten sonra adil olduğunu Allah Teala söyledikten sonra ve kitap ve sünnet de buna icma ettikten sonra daha bir başkasının gelip de sahabeyi cerh etmesi caiz değildir. Bitattır. attır Kevseri bu bitatı işlemiş yani. Ve bir yerde, birçok yerde var. Yani Enes radiyallahu anh hakkında o meselede, o rivayette öyle söylüyor. Aslında ben yani laf uzatmak istemiyorum. Kevseri'nin kitabından, feenipten o sayfayı komple baştan sona yazmışım. Daha kelime kelimesi de okusam daha neler çıkartırım Kevseri'nin sözlerinden. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Enes hakkında mesela söylediği bu. Ondan sonra Muavi İbnil Hakem var. Muaviye İbnil Hakem'e taan var Kevseri'nin. O Muaviye İbnil Hakem kitaplardan birisinde i̇bn Ebil Hakem demiş. Ben de o kitaptan naklettiğim için i̇bn Ebi El Hakem dediğim için bana bir sürü birisi laf söylemiş şeyde, internette ya işte sahabenin adını bile doğru bilmiyordu falan filan da ben aslında Muaviye i̇bn Hakem diye onu doğru olarak hatırlıyordum fakat bir herhalde matbaa hatası ya kitabı yazan müellifin bir anlık darbinden gelmiş bir hata ya da matbaa hatası Muaviye i̇bn Ebil Hakem diye yazmış ben de Muaviye i̇bn Hakem diye hatırladığım halde o yazarın o sözüne güvenerek i̇bn Ebil Hakem diye internette yazmıştım yazmıştım ve söylemiştim Birisi beni oradan yakalamaya çalışmış. İşte e, Muavi İbnil Muavi İbnil Hakem Hacim sahabenin adını bile doğru söylemiyor falan filan diye. Bunu da anti parantez burada belirtmiş olayım. Belki onlara ulaşır, duyan olur yani onlardan. Yazısına da cevap cevap vermedim daha yani. Muavi İbnil Hakem yine sahabenin büyüklerinden. Cariye hadisinin sahibi. Müslim'deki cariye hadisi Koyunlarını otlatan bir cariye. Muaviye'nin cariyesi. Bir yanlış bir şey yapınca Muaviye ona bir tukat atıyor. Sonra da üzülük Peygamber Aleyhisselam'a geliyor. Ben diyor şimdi nasıl yani ne yapayım diye. Peygamber Aleyhisselam cariye çağır diyor. Allah nerede? Ey Allah. dikkatizi çekerim. cehmiye mezhebine göre, mutezile mezhebine, eşariye, maturidiye mezhebine göre Allah nerede diye sormak, küfürdür derler. Peygamber aleyhisselam sormuş. Cariye diyor, eyne diyor. Ondan sonra da işte izah getirmeye çalışıyorlar. İşte cariyeydi, cahildi, okuması, yazması yoktu. Peygamber onun için, hayır. Küfür olacak, şirk olacak ve peygamber aleyhisselam orada bunun küfür ve şirk olduğunu beyan etmeyecek, öyle mi? Mümkün değil. Yani peygamberin hakkında farzdır, vaciptir. Peygamberin hakkında farzdır, vaciptir. Bir şeyi beyan etmesi gerektiği yerde mutlaka beyan etmiştir Peygamber Aleyhisselam. Bu şirk olacak, küfür olacak. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselam bunu orada beyan etmeyecek. Hatta bir kız kalkıp kendisi küfür olan, şirk olan bir sözü söyleyecek ca cariye cahil diye. Mümkün değil. Tabi böyle tevil etmeye çalışıyorlar. Tabi Kevser'i daha harbi davranıp hadisi kökünden inkar ediyor. Hem de Muaviye ibni e bin hakeme hakaret ederek, aşağılayarak şimdi gelecek söyleyeceğim. Peygamber İslam cari ediyor. Allah nerede? Ey'in Allah. İşaret edip, göğü işaret edip fissema diyor. Bu fissema, alimler diyorlar ki fi birçok manası vardır. Bazı yerde ala manasına gelir. Yani içinde demektir. Bu göğün içinde değil. Bu da ala manadadır. Göğün üzerinde. Mesela ayet-i kerimeden delil getiriyorlar. Yeryüzünde gezin dolaşın. E, yeryüzü, Arapçası yeryüzünde gezin dolaşın. Yani e, fesihu e, fesiru fil ardi. Bak. fesiru fil ardi. Orada fi kelimesine koyuyor. Yani yeryüzün derken, yeryüzünün içinde mi, üzerinde mi? Orada fi ala anasındadır. Yani fesiru fil ardi fanzuru kefe kene akıbetül mükezzihin. Veya min kablikum. Yeryüzünde gezin, dolaşın ve sizden öncekilerin veya yalancıların sonları akı, akıbetleri ne oldu? Görün. Bakın, ibret alın diyor Allah Teala. Orada fil ardı diyor. Buradaki fil ardı alel ardı manasındadır. Fi orada ala manasındadır yani fi'nin ve fi'nin bazı yerde ala manasına gelir yani fi içinde denemektir ama bazı yerde üstündedir, üzerindedir manası vardır ve bu ayet-i kerimeyle de bunu ispat ediyorlar Allah Teala söylemiş, fil ardı yani alel ardı yeryüzünün içinde, toprağın içinde gezilemez üzerinde dolaşılır onun için cariyenin fil sema demesi yani alel sema yani semanın üzerinde yani yedi kat semanın üzerinde kürsü onun üzerinde arş, arşın üzerinde Kur'an'da yedi yerde, 7 ayeti belirtildiği gibi Rahman olan Allah ağa istiva etti, ağaşın üzerine istiva etmiştir. Yani İmam Bukhari'nin dediği gibi istiva, ala vertefa yani orada yukarıda oldu, yükseldi, yukarıya çıktı. Orada onun üzerinde manalarını gelir istiva. Ve Sahar öyle diyor ve Keseri gibilerin cahillikle itham etmiş olduğu o cariye peygamber medresesinde yetişmiş akidesi, sahih doğru olan belki okuması bile yazması olmayan ama peygamber medresesinde yetişmiş akidesi mezhebi, menheci dini, sahih doğru olan bir cariye çoban o üniversite mezunları diploma sahipleri, kevseriler o çoban cariye kadar olamamışlar ama ondan sonra kalkıp çoban diye, cahil diye okuması, yazması yok diye onu aşağılamışlar. İşte cahil bilmiyordu falan filan. Ve Muavi İbnül Hakem işte o hadisin ravisi. Şimdi Kevseri o hadisi inkar edecek ya, Muavi'ye, Muavi'ye radıyallahu anh'a ta'an ediyoruz. diyor, ennehu gayri fakih. Birinci diyor, bu Muavi'ye fakih bir sahabe değildi diyor. İkincisi diyor ki, اَنَّهُ كَانَ يَتِكَلْ لَمْ فِي O diyor namazda konuşurdu. Yani namazda kendi kendine konuşurdu. Şimdi bakın, kıssanın olayın aslı şu. Daha önceden sahabeler namazda konuşurlardı, birbiriyle konuşurlardı. Daha sonradan bu olay nesk olundu. Peygamber sen bunu nesk ve yasakladı. Ve bu kaldırıldı. Biliyorsunuz birçok mesele var bu konuda. Bazen bir sahabe, Neshi bilmiyordu, işitmiyordu. Sonradan diğer sahabelerden işitiyordu. Çünkü peygamber sana her bir hadisi söylediğinde her sahabe, her hadisin yanında değildi. Muaviye radıyallahu anh, Muaviye ibnül Hakem bu hadisi işitmemişti. Bir gün geliyor Neshik'te yani nesh edildiğini namazda konuşmanın nesh hadisinden haberi yoktu. Namazda biri hapşırıyor. Elhamdülillah diyor mu demiyorum, hatırlamıyorum. Fakat demesi caiz yani. Demesi caiz, de var zannedersem. Muaviye de yarham diyor. Ona cevap veriyor. Yani bir kişinin namazda elhamdülillah demesi namazı bozmaz. Çünkü namaz hamd, Allah'a hamd etme makamıdır. Ve bu makamın gereklerine ters düşürmüş olunmaz. Namaz baktan sonra Allah'a hamd etme makamıdır. Şükretme makamıdır. Kulluk makamıdır. Hapçırağın bir kişi elhamdülillah dese... Namazı bozulmaz. Çünkü harp makamında Allah hamd etmiş oluyor. Fakat Muavi ibn-i bu namaza konuşma olayının nesh hadisini işitmemiş. Haberi yok. Ya Allah diyor. Ya hamukallah. Allah sana rahmet etsin. Sahabeler ellerini sağ ellerini sol ellerini üzerinde vuruyorlar şöyle. Yani sus. Ne yapıyorsun Konuşma manasında. Muavi'ye başını çeviriyor Neyiniz var sizin diyor. Ne oldu size böyle diyor. Neyiniz var böyle ellerinizi vuruyorsunuz yani. Namazdan sonra peygambersem diyor, namazda konuşan kimdi diyor. Muavi diyor, ben konuştum diyor. Peygamber aleyhisselam diyor ki, namaz diyor Allah'a hamd etme makamıdır, işte ibadet makamıdır, yeridir. Dünyaya ait, dünya kelamından bir şey konuşmak orada diyor yakışık olmaz ve Mu Muaviye ibn bilmiyordum diyor. Ben Allah Resulü kadar güzel ahlaklı bir insan görmedim diyor. Bana diyor ne kızdı, ne sövdü, ne azarladı, ne sert konuştu. Bana güzel güzel tatlı tatlı, tatlı beni ikaz etti diyor. Hadis bu. Şimdi bak Kevseri Muaviye'nin Allah kökte defadesini inkar edecek ya. Çünkü onun mezhebine, cehmiye mezhebine ters düşüyor o. Kevserinin cehnilik mezhebine ters düşüyor Allah'ın gökte olduğu bu hadis. Hadisi inkar edecek. Maviye taan bunu yapmaya, ona hakaret ederek, dil uzatarak bunu yapmaya çalışıyor Kevseri. Diyor ki birincisi o fakiş değildi. İkincisi namazda böyle kendi kendine konuşan biriydi. Bir kere olay bak çarpıkıyor burada Kevseri. Öyle namazda kendi kendine bir konuşma, bir cehalet, bir fakişsizlik söz konusu değil burada. Hadisi baştan sona okuduğunuz zaman, kıssayı okuduğunuz, dinlediğiniz zaman hak ortaya çıkıyor. Orada ne bir cahillik var, ne bir basiretsizlik var, ne de bir fakirsizlik var. Muaviye'nin neskedildiği hadisten haberi yok. Olayın neshinden haberi yok. Daha önce sahabeler namazda konuşurlardı ve Muaviye radiyallahu an, neshi duymamıştı, haberi yoktu. Bir hafifur elhamdülillah o da yarhamıkallah diyor. Sahabeler ellerini ellerine vuruyorlar sus diye. Nemiz var sizin ne oluyor size ya diyor o zaman onu güzelce namazdan sonra ikat ediyor. Bak Keyseri olayı nasıl tersiz edip Muaviye'yi hakaret hakaretle onun hadisi inkar etmek için Muaviye'dir fakih değildi. Namazda kendi kendine konuşan biriydi. Hatta bir yerinde bir bir kitabında da del bilekis Kâne arabiyen diyordu. Hatta bilekis A'râbinin yani bedevinin birisiydi. Bedevinin tekiydi diyor fakih değildi. Namazda kendi kendine konuşurdu. Bilakis bunun akabinde geliyor. Bilakis Arabi'nin yani Bedevi'nin biriydi. Bakın şimdi bunu Türkiye'deki insanlar bu kelimeyi Bedevi birisiydi deyince bundan hiçbir şey anlamaz. Normaldir. Ama Arapların içerisinde yaşayan, Arap ülkelerinin içerisinde yaşayan birisi çok iyi bilir ki Bedeviliği, cahillik veya ahlaksızlık veya sert mizaçlılık yönüyle ele aldığın zaman bir kişiye hakarettir o. Ama bedevilerin güzel olan halleri de var. Cesurdur, kahramandır, cömerttir, misafirperverdir, ikram sahibidir, misafirine ikram eder, misafir için savaşır, misafir için ölür. Bedevilerin böyle güzel yönleri de var. Kahramandır, savaşçıdır, kerem sahibidir. Yani bedevilik eğer bir kişiye bedevi derken eğer onun misafirperverliği, cömertliği gündeme getirilerek deniyorsa bu metiştir, ölmektir. Ama bir kişinin cahil olduğunu, sert mizaçlı, kaba, cahil, ahlaksız, bilgisiz, bir şeyden haberi olmayan bir kimse olduğu gündeme geldiğinde bu yerde bedevî dediğin zaman Arabi demek bedevî demektir. O zaman bu hakaret ve aşağılama manasına gelir. Çünkü herkes bilir ki, yani Bedevilerin en büyük özelliklerinden birisi de sert yapılı, kaba mizaçlı, köylü, dağda bayırda yetişmiş insanlar, okuması, yazması olmayan, bilgili olmayan, peygamberin zamanında da böyle de hala günümüzde de böyleler. Hala günümüzde de böyleler. Basit bir misal vereyim size. Yalnız, internet kesildi mi kesilmedi mi bilmiyorum. Sesim geliyor mu? Sesim var mı? Orada mıyım? Yoksa... Ses kesildi gitti mi? Ses var mı? Ses gittiyse yazık oldu. Çünkü ben kaydetmiyorum. Bunları çok güzel şeyler çıktı arada. Keşke Musa abi bunları kaydetseydi. Kaydediyor musun Musa abi? Benim internet biraz dair. Bizden kesiliyor gidiyor ama sayfa olduğu gibi kalıyor. Ben anlayamıyorum kesildiğini. Musa abi kaydettin mi? İnşallah kaydetmişsindir ben kaydetmedim olmazsa yine bir gün takfet yaparız şayet kayıt olmaysa. bakın bir bedeviler hakkında bir misal vereyim burada bir yayın evi var kitapçı İslami kitap evi işte ilmi eserleri satıyor Arapça bir bedevi bir çocuk geliyor olsun gene inşallah bir gün konuşuruz. Musab kaydetmiştir onu o zaman. uyduysa da o kaydeder onu. Ee, bedevi asıllı, bedevi bir çocuk geliyor ve yayın evindeki çocuklar bunu bana anlattı. Yayın evindeki çocuklardan bir iki kitap soruyor. Muhabbete giriyorlar. Çocuk, üniversitede şey mezunu. Ders canlı, evet canlı anlatıyorum şu anda. Bedevi çocuk şeriat fakültesi mezunu ve yüksek lisans yapacak ve yüksek lisans için bir takım kitaplara ihtiyacı var ve geliyor bu kitapları sormak için yayın evine. Yayın evinde çalışan çocuklar da ilim talebesi çocuklar. İlim talebesi çocuklar, kitapları bilen, ilim ehlini bilen, mevzuları bilen insanlar. O bedeli olan çocukla muhabbete giriyorlar ve hasını bana sonradan anlatıyor o arkadaşlardan bir tanesi diyor Allah diyor ben hayret ettim şokla içerisinde kaldım diyor. Çocuk diyor 4 sene şeriat fakültesinden mezun ve yüksek lisans yapacak tez hazırlayacak hiçbir şey bilmiyor hiçbir kitabın adını dahi bilmiyor almış mesela akide veya hadiste bir, bir konu almış yani bu çocuk 4 sene boyunca Dört sene boyunca ne öğrenmiş, hiçbir şey öğrenmemiş, hiçbir kitap adı dahi bilmiyor. Bana soruyor diyor, kitapçıya, kitapçıya, kitapçıya, kitapçıya, arkadaşa soruyor. Söylüyorum diyor, bu kitabı biliyor musun? Bilmiyorum diyor, bu kitabı biliyor musun? Bilmiyorum. Bu kitaptan haberi var mı? Yok diyor. Bu çocuk dört sene boyunca bu okulda ne okudu? Bu okuldan nasıl mezun oldu? Ve bu tezi, tez hazırlayacak, yüksek lisans yapacak, bunu nasıl yapacak? Yayın evinde çalışan arkadaşlar hayretler içerisinde kaldık diyor. Sonra diyor yani çocuklarla konuştuk, baktık çocuk yani aslında kafa yapısı müsait değil çocuğun. Orijinal böyle, orijinal bir bedevi. Kafa yapısı müsait değil. Yani bedeviler de e, galip olan bu. Yani insan olarak buna müsait insanlar değil. Almıyor, kafası almıyor adamın yani. Kafası basmıyor. Ama cömert olmaya, misafirperver olmaya, kerim olmaya, cömert olmaya... Çok misafir misafirperverdirler. Ama öte yandan böyle ayıpları var. Ha bir insana dedevi dediği o aşağılamak ve hakarettir. Kevseri Muavi İbnül Hakem'e öyle diyor. Fakih değildi, namazda kendi başına el işte rastgele bilir bilmez konuşan birisiydi. Ki hadisi anlattığım hiç de öyle değil. Nesih'ten haberi olmamıştı. Artık diyor, bel kâne ârabiyen, yani bilakis ârabinin birisiydi, ârabinin tekiydi yani bedevinin birisiydi, bedevinin tekiydi ifadesini kullanıyor. Ve bunu kendi cehmi olan akidesine ters düştüğü için, Allah Teala'nın semada oluşu, semaların üzerinde oluşu, cariye hadesini inkar etmek için bunu kevseli yapıyor. Bu da iki büyük sahabeye olan Böyle hakaretvari dil uzatma taanı. Ondan sonra bir de Kevşerî'nin Ebu Hanife'nin mezhebine ters düştüğü yerler var. 12 yerde. Çok fazla uzatmayayım isterseniz kısaca söyleyeyim. Sonra Musa'bi bir gün olduğu zaman gene Uzun, uzun ya konuşuruz inşallah. Mesela Ebu Hanife imanı İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh imanı tarif ederken Birincisi mesela İmam Ebu Hanife ve Ebu Hanife'nin ashabı yakın talebeleri, etrafındaki talebeleri ve ilk hanefiler Isim ve sıfatları yani isimle sıfatları tevil ve tahrif etmezlerdi. nazardi. <gülüyor> Kefseri'nin ve cehmiyenin, Mutezile'nin Eş'ari ve Maturidi'lerin yaptığı gibi. Mesela bizzat Ebu Hanife Fıkhu'l Ekber'de sayfa 302'de diyor ki la yokalu <gülüyor> inne yadehu Allah'ın eli için şöyle denemez diyor Ebu Hanife. Kudretu ve Allah'ın kudretidir ve Allah'ın nimetidir diye Allah'ın eli için bu denemez diyor bu Hanife. Fıkul Ekber'de sayfa 302'de. Çünkü diyor li enne iptal iptalu sıfe ve hu kavl ehli'l-kader Çünkü bunu söylemekle bir sıfatı, Allah'ın bir sıfatını iptal etmiş olur. Yani inkar etmiş olur ki bu kadercilerin, kaderiye var ya kaderi inkar eden sapık taife, kadercilerin, kaderi inkar eden taifenin ve itizalin, mutezilenin kavludur diyor. Ebu Hanife söylüyor bunu. Mesela bu meselede Kevseri Ebu Hanife'ye ters düşüyor. Hatta başka bir yerde okuduğumu hatırlıyorum, Ebu Hanife'nin sözünü, bu sözünü de tahrif ederek naklediyor Kevseri. Bunu yapıyor. Yani Selef imamlarının sözlerini naklederken, İmam Malik'in istiva manası, malum, keyfiyeti, meçhul derken, burada tamamen kelimelerin yerini değiştirerek Kevser'i naklediyor bu sözü, İmam Malik'in sözünü. Yani Kevser'i bunu da yapıyor kitaplarında. Böyle isim ve sıfatlarla alakalı önemli meselelerde İmam Ebu Hanife'nin, İmam Malik'in sözlerini naklederken tahrif ederek, bazı kelimelerin yerini değiştirerek veya bazı kelimelere ekleyerek veya çıkarak bunu yapıyor. Bu da uzun bir mevzu. Ona başka bir gün el atarız inşallah. Mesela birincisi bu. Yani akide de. İsim ve sıfatlarda Kevseri'nin Ebu Hanife'ye ters düştüğü, Ebu Hanife'ye ters düştüğü meselelerden birisi bu. İkincisi, uzatmıyorum. Elimdeki kitapta çok şeyler anlatıyor da uzatmıyorum. Yok şia değil, mesela Kevseri'nin sahabeler hakkındaki görüşü ehl-i sünnet görüşü gibidir. Ama bazı sahabelere de bu şekilde onlardan gelen hadisleri inkar etmek için taan etmekle beraber, dil uzatmakla beraber ama şia değil, şialıkla alakası yok. Yani sahabeler hakkındaki görüşü ehli sünnetin görüşüdür. Ama bazı işte kendi mezhebine, cehmiye mezhebine uymayan hadisleri inkar etmek için veya hanefi mezhebine uymayan bazı hadisleri inkar etmek için... Bazı sahabelere tahne etmiş. Bazı selef imamlarına tahne etmiş. Bazı selefi salihinin ehli sünnetin kaynak eserlerine tahne etmiş. Dil uzatmış, saldırmış, hücum etmiş. Bu var. Bu da taassuptan dolayı yani. Allah yardımcısı olsun. Vallahi Allah affetsin diyoruz ama bilmiyorum durum çok vahim. Durum çok vahim. Allah affetsin diyoruz. Ama durumu vahim. Çünkü büyük bir fitne kapı açmış. Büyük bir fitneyi fesadın bu asırdaki önderci, önderi olmuş. Çok büyük bir fitnenin, büyük bir sapıklığın bu asırdaki önderi olmuş. Cehmiye'nin hortlatıcısı olmuş bu asırda. Cehmiye'nin bu asırdaki lideri. İkincisi Ebu Hanife'ye, İmam Ebu Hanife'ye ters düştüğü ikinci yer Ebu Hanife rahmetullahi aleyh kad isbat ululullah'ı ala halkıhi Ebu Hanife Allah Teala'nın bütün yaratıklarının üzerinde yücelerde yukarıda yücelerde olduğunu ispat etmiştir ve Allah'ın ulu sıfatıdır bu Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Allah'ın ulu sıfatını ispat etmiştir kabul etmiştir Vasarraha bi tekfiri men ankara ululullah Teala ve Ebu Hanife her kim bu Allah'ın bu uluv sıfatını inkar ederse veya bunda şüphe ederse küfre düştüğünü beyan etmiştir Ebu Hanife Bu da Fıkhul Absat'ta sayfa 49 ve 52 49 ve 52. sayfalarda ve bu arada Fıkhul Absat'ta yani Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bizzat kendisi Allah Teala'nın uluv sıfatını ispat etmiştir ve her kim bu ulu sıfatını inkar eder veya busta şüpheye düşerse küfre düşeceğini tasdik etmiş, beyan etmiştir Ebu Hanife ye. rahmetullahi aleyh. Ve ulu sıfatı da Allah Teala'nın bütün mahlukatının üzerinde, arşının üzerinde istiva etmiş olduğu sıfatıdır. Allah Teala'nın zatı ile orada olduğu, orada istiva ettiği sıfatıdır. Yani Allah Teala her yerde değil. Her yerde değil. Ha demin şunu söyleyecektim, unuttum bir ara. Şu an hatırıma geldi. Mesela İmam Ahmed'in, İmam Ahmed'in, Ahmed bin Hamd el, Ar-Rab al-jehmiy ve zanar dika diye bir kitabı var. Mesela Kevseri ve Kevseri gibi diğerleri, bu kitabın İmam Ahmet'e olan misbetini. İnkar ediyorlar. Hayır diyorlar. İmam Ahmet böyle bir kitap yazmamıştır diye. Halbuki kitap birçok Selefi Salihin imam, imamı tarafından, 6-7 tane Selef imamı tarafından, büyük imamlar tarafından İmam Ahmet'e nispeti sahih olduğu ispat olunmuştur. Kitabın isnadı sahih ve Selef imamlarından 6-7 kişi bunu ispat ediyorlar. Kevseri ve kevseri gibiler bu kitabın İmam Ahmet'e olan nispetini inkar ediyorlar. Diyorlar İmam Ahmet Cehmiye'ye böyle... Bu, bu kitabı retti olarak yazmamıştır. Kitabı baştan sona okuyun. Cehmiye'nin, mutezilenin, eşa, eşarilerin ve maturidiyenin ve hususanda kevserinin işini bitiren bir kitap. İmam Ahmet orada. Konu, kitap tamamen isim ve sıfatlar hakkında. Allah'ın isim ve sıfatları hakkında ve isim ve sıfatlar hakkındaki kaideleri hakkında ve İmam Ahmet orada... Bir takım meseleleri cehmiye mezhebine mensup olan insanlarla tartışmış. Mesela Allah'ın her mekanda olduğunu söylemiş cehmiye, İmam Ahmet ona cevap vermiş. Cehmi allah Teala'nın konuşma sıfatını inkar etmiş, İmam Ahmet ona cevap vermiş. Kur'an'dan ve sünnetten, icmadan delillerle. Bunun gibi kitap baştan sona kadar cehmiyeye, İmam Ahmet'in Cehmiye, cehmiye reddiye kitabı, Kitap baştan sonra bizzat İmam Ahmet tarafından cehmiyeye, muteziyeye, eşareye, maturidiye ye ve kevseri gibilere onların işini bitiren bir kitap. Tabi kitap bu kadar önemli bir kitap olduğu için kitabın İmam Ahmed'e olan nispetini inkar etmişler. Hatta İmam Ahmed'in müsnedi var ya müsnedi, müsnedin dahi İmam Ahmet'e ait olduğunu inkar ediyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor. Kendileri, kendi aleyhi, kendileri aleyhinde delillerle dolu. Sünnetten ve icmadan delillerle dolu. İşlerine geldiği için inkar ediyorlar. Ondan sonra üçüncü mesele Yusbitu el-imam Ebu Hanife rahmetullahi te'ala istiva ala arşihim ve uluvih ala kalkihi ve ma yeliku bi celalihi ve azametihi delle ala hada kavluhu sonra Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Allah Teala'nın arşu üzerine istiva ettiğini yaratıkları üzerinde uluv sıfatına sahip olduğunu onun celaletine ve azametine Yaraşır bir şekilde, ona layık bir şekilde orada olduğunu yaratıklara benzetmeden onun azametine layık bir şekilde Allah Teala'nın orada, olduğu, orada olduğunu Ebu Hanife ispat etmiş ve şu sözü de buna delalet ediyor. Diyor ki İmam Ebu Hanife وَنُقِرُّ بِأَنَّ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى عَرْشِ اسْتَوَى ve biz ikrar ediyoruz ki ikrar ediyoruz ki Allah Teala arşının üzerine istifmiştir. Min <mülüyor> gayri en yekuna lehu Allah Teala hiçbir şeye muhtaç olmadan bunu yapmıştır. Yani hiçbir şeye muhtaç değildir ve orada istiva etmiş olması, arşın üzerinde olması bir şeye muhtaç olduğunu da gerektirmez. Bir şeye muhtaç olmasını gerektirmez ve hiçbir şeye muhtaç olmadan bunu yapmıştır. Hani Kevseriler veya Eşariler, Maturidiler, Cehmiye, Mutezileler diyorlar ya. Eğer diyorlar biz Allah Teala'nın arşta, arşın üzerine istivatini kabul etsek o zaman bu şu demektir. Allah Teala oraya muhtaç haşa diye bu gerekçeyle inkar ediyorlar Ebu Hanife bu gerekçeye de cevap vermiş sanki. Sanki değil, açıktan. Yani sanki derken bilmiş bu insanların böyle bu şekilde inkar edeceğini buna cevap vermiş önceden. min gayri an yakuna Yani Allah Teala hiçbir şeye muhtaç olmadan orada istiva etmiştir. Orada istiva etmiş olması bir şeye muhtaç olduğunu göstermez veya gerektirmez diyor Ebu Hanife. Nerede demiş bunu? şerh el-Vasiye. Sayfa 10. şerh el-Vasiye'den nakledilmiş bu. Ebu Hanife'den sayfa 10. Ve Molla Ali el-Kari İmam Malik'in sözünü nakletikten sonra el-istiva malum değil? manası malumdur. Bilinen bir şeydir. İstivanın manası. Yükselmek, yukarı çıkmak, yukarıda olmak demek istiva. Vel-keyf meşhur Lakin keyfiyeti meçhuldür. Yani bir keyfiyet var. Ama bu keyfiyet bize bildirilmemiş. Keyfiyeti bizce meşhur Ama bir keyfiyet var. Ama keyfiyet bize bildirilmemiş. Keyfiyeti meşhul, bu İmam Malik'in sözü, istivanın manası malum ki feti meşhul. Kahle, Alilu Kariy diyor ki, daktarahu İmamına Azam. İmam Azam, imamımız İmam Azam, bu sözü diyor İmam Malik, bu sözü diyor, bu kaideyi tercih etti diyor, bunu kabul etti ve ve aynı şekilde kulma ورد min الايات ve المتشابهات من ذكر اليد والعين والوجه ونحوها من الصفات. Molla Ali el-Khari diyor ki bizim imamımız bu görüşü İmam Mali'nin bu sözünü böyle kayli olarak tercih etti. Ve aynı şekilde ayetlerden ve hadislerden gelen Allah'ın el, göz ve bunun gibi diğer sıfatları konusunda da böyle aynı kayda üzerinde bu şekilde gitti diyor. Molla Ali al Karim. Bunu Şerhl Emeli'de sayfa 31'den aktediyorum Molla Ali al Ondan sonra gene laf uzatmaya başladım. Lafı uzatıyor, ben kısaltıyorum dördüncü şey Kevseri'nin İmam Ebu Hanife rahmetullahi taala'ya ters düştüğü düşün dördüncü şey isbat sıfatı nuzulillahi teala Allah Teala'nın nüzul inme sıfatı Ebu Hanife rahmetullahi aleyh demiş ki yenzilu bila keyf Yani keyfiyeti keyfiyetini biz bilmediğimiz bir şekilde Allah Teala iner. Yenzilu bilakeyf keyfiyetsiz bir şekilde iner. Yani keyfiyetsiz bir şekilde iner derken keyfiyetini bizim bilmediğimiz bir şekilde iner. Keyfiyetini bilmediğimiz ve bize bildirilmediği bir şekilde iner. Ebu Hanife bunu ispat ediyor. Bunu kabul ediyor. E-Tekad-ı Selef ashab Hadis isimli kitabında naklediliyor. İmam Ebu Hanife'nin değil başkasına ait kitap da. Ebu Hanife'nin sözü orada naklediliyor. Sayfa 42'de ve Celal-i isimli kitapta naklediliyor. Ebu Hanife'nin bu sözü sayfa 353'te. Tabi Kevseri bu inişi de inkar ediyor. İnkar ettiklerinden, tahrif ettiklerinden bir tanesi ve inkar ettiklerinden bir tanesi bu. Ondan sonra beşinci şey İmam Ebu Hanife'nin Rahmetullahi aleyh Allah Teala'nın iki elini ispat ediyor. Allah Teala'nın hakiki manada iki eli vardır diye, tabi yaratıkların eline benzetmeden Allah Teala'nın elini ispat ediyor. Ebu Hanife şu sözünü diyor ki: "Walehu yedun wa wajhun, kema zekarahu Allahu Teala fil Kur'anı." مِنْ زِكْرِ لِيَجْءِ وَلْيَدِ فَهُوَ لَهُ سِفَاتْ بِلَا كَيْفِ سِفَاتْ بِلَا كَيْفِ Yani Allah Teala'nın eli, Allah Teala'nın yüzü vardır. Allah Teala'nın Kur'an'da diyor zikrettiği gibi yüzü yedi, eli, yani Allah Teala'nın yüzü eli Allah Teala'nın yüzü ve eli sıfat olarak e, yani keyfiyetini biz bilmediğimiz bir şekilde bu onları Allah'ın sıfatıdır diye Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu sıfatı kabul ediyor ve ikrar ediyor. Derek yok hiç ilgilenmeyin. Cahil, zavallı birisi. Allah hidayet etsin. Allah hidayet etsin. Allah ıslah etsin zavallıyım. <gülüyor> Kale kezalik ve yine İmam Ebu Hanife şöyle söyledi. Yedullahi <gülüyor> fevke eydihim leyset ke eydihalkihi Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Derken onun eli Yaratık onun elleri yarattıklarını, yaratıkların elleri gibi değildir dedi Ebu Hanife diyor. Fukul Absat'ta Ebu Hanife'nin nisbet kitapta Fukul Absat'ta sayfa 56'da. Ebu Hanife diyor ki: "Yedullah fawka edihim." Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. "Leise ki ediy halkihi." Yani Allah'ın eli, elleri vardır. Fakat yaratıkların elleri gibi değildir diyor Ebu Hanife. Yani yarattıklarına benzetmeden biz bu sıfatı ama keyfiyetini de bilmeden biz bu sıfatı Allah'a ispat ediyoruz. Yine Ebu Hanife'nin dediği gibi en başta okumuştum Allah'ın eli kudretidir ve veya nimetidir diye söylenemez. Bu Allah'ın bir sıfatını iptal etmek, inkar etmektir. Bu sapık kadercilerin ve mutezilelerin sözüdür diyor İmam Ebu Hanife ondan sonra altıncı bir şey Ebu Hanife'nin e, Kevseri'nin Ebu Hanife'ye ters düştüğü şeylerden altıncı bir madde Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Kur'an mahluk değildir diyor Ebu Hanife demiştir ki, "İnna al-Kur'an minazm ve gaire mahluk, ve al-Kur'an gaire Kur'an mahluk değildir. yine diyor ki, Ebu Hanife rahmetullah, Alef, mukerrab bin al-Kur'an kelamüllâhi taala gaire mahluk. Biz ikrar ederiz ki, Kur'an Allah taala'nın kelamıdır, konuşmasıdır, yani sıfatıdır. Ama mahluk değildir. Biz buna iman eder, ikrar ederizdir. Ebu Hanife. Keseri diyor ki, "İnna al-Kur'an mahlukun." Kevseri Kur'an'ın mahluk olduğunu söylemiştir. Ve sarraha ve açıkladı Kevseri şunu açıkladı. Leyse beynehu ve beynele mu'tezela hilafun fî kavnel kuran mahlukan." Kevseri İmam Bey Hakî'nin El Esma'i ve Sifat isimli kitabında sayfa 251'de talikatlarında yani git notlarında Kevseri şunu söylemiş. Mu'tezile ile bizim aramızda, Kur'an'ın mahluk olduğu hususunda bizim bir ihtilafımız yoktur. Kevseri bunu İmam Beyhakî'nin Esma ve Sifat kitabına yapmış olduğu dipnotlarında sayfa 251'de bunu söylüyor, dipnotlarda. Kitap İmam Beyhakî'ye ait isim ve sıfatlar hakkında kitap. Kevseri buna dipnotlar yapmış bu kitaba bu kitapta birçok yerde saçmalamış dipnotlarında. Kevseri o bir tanesi de bu. Kevseri orada diyor ki Kur'an'ın mahluk olması hususunda konusunda müsezile ile bizim, bizim aramızda bir ihtilaf yoktur diyor. Bırakın uyusun dinlensin. bırakın sizi ilgilenmeyin onla, ilgilenmeyin zavallı Allah hidayet etsin Allah ıslah etsin zavallı boşver ilgilenmeyin Allah hidayet etsin zavallı yedinci bir şey Kevseri'nin Ebu Hanife'ye ters düştüğü e, kelamın nefsi sözü bu kafir bulmuşluk bu. Bu Kur'an'a küfrediyor. Bu kafir bulmuşluk bu. Allah cezasını versin. Allah belasını versin. Bu zaten belasını bulmuş o. Kur'an'a küfreden kişi belasını bulmuş bir kişidir. L'am yu'arafan İmam Ebi Hanife rahmetullahi aleyh kavl el nefsi. Del la mumkin an Ebu Hanife'nin, İmam Ebu Hanife'nin Hanife Allah'ın kelamı hakkında kelamın nefsi yani kelamın nefsi demek düşünce demek. İmam Ebu Hanife hiçbir zaman Allah Teala'nın kelamı olan, Allah Teala'nın konuşması olan Kur'an hakkında, Kur'an hakkında kelamın nefsidir dememiştir. Yani düşüncedir, fikirdir. Allah Teala'nın kendi nefsinde yapmış olduğu bir düşüncedir Kur'an. Yoksa sesle ve harfle onu konuşmamıştır diye Ebu Hanife'nin böyle bir söylediği bir şey yok. Bir de bu Ebu Hanife'den sonra belki 50 sene, belki 70-80 sene sonra İmam Ahmet zamanında İmam Ahmet zamanında İbri Kullab diye birisi vardı. Bu İmam Eşari'nin hocasıydı. İmam Eşari, İbri Kullab'ın mezhebindeydi. Bu sözü Kur'an, kelamın nefsidir. Yani Kur'an, düşüncedir. Allah onu kendi zatında, kendi nefsine düşünmüş, haşa, sesle ve harfle konuşmamış. Sadece Allah onu düşünmüş. Bu şekilde Allah'ın kelam sıfatını tahrif ediyorlar. Bunu ilk defa söyleyen İbn-i Kullab. i̇bn Kullab da Ebu Hanife'den en az 70-80 sene sonra İmam Ahmet'in döneminde yaşayan birisi. İmam Eşari de i̇bn Kullab'ın talebesiydi. Sonradan İmam Eşari bu İbn-i Kullab'ın mezhebinden tövbe ediyor. Dönüyor ve İmam Ahmet'in akidesine ve menhikine dönüyor. Ve tövbe ediyor. Ayrılıyor. Bu inançtan. Ama günümüzdeki Eşariler bu Kullab'ın inancı üzerine devam ediyorlar. Bu Allah Teala Kur'an'ın sesle ve harf konuşmamıştır. Bilekis Kur'an Allah Teala'nın düşüncesidir. Kendi nefsine zatındaki bir düşünce. Kelamın nefsi demek, düşünce demek. Bu şekilde tevil, yani tevil demeyelim, tahrif etmek suretiyle Allah Teala'nın konuşma sıfatını, kelam sıfatını inkar ediyorlar. Bu şekilde. Ve kevseri aynı görüş üzerinde. Ve bu şekilde Ebu Hanife'ye ters düşmüş oluyor bu noktada. Yani Ebu Hanife'ye ters düşmüş olduğu noktalardan yedinci olarak bu zikrediliyor. Kefsedi bunu nerede demiş? Yani kelamın nefsi olduğunu, Allah'ın kelamının kelamın nefsi olduğunu, düşünce olduğunu ette enibde söylemiş. Ondan sonra kitab tabinin kezibül mufteri Orada onun mukaddimesinde söylemiş. Yine Te'nib isimli eserini ikinci bir yerde söylemiş. 96-97 sayfalarda söylemiş. 107. sayfada söylemiş ve mukaddimede kitap Tebiyin Kezebil Muhteri isimli kitabında mukaddimesinde 15. sayfada söylemiş. Sekizinci bir mesele Sarraha İmam Ebu Hanife rahmetullahi teala aleyh Bissemâ Musa aleyhisselam kelam Allah. Ebu Hanife Musa aleyhisselamın kelamını, konuşmasını hakiki manada işitti diye Ebu Hanife bunu açık açıkça söylemiştir diyor. Yani Allah Teala ile Musa'nın konuşmasında, Musa Allah Teala'nın kelamını, konuşmasını hakiki manada ses olarak işitmiştir. Ebu Hanife bunu böyle söylüyor. Hani kelime de de Kur'an'da şöyle geliyor biliyorsunuz. Ve kellem Allahu Musa teklimen. Allah Teala yani tam bir konuşma olarak Musa ile konuştu. Ve ya Musa aleyhisselam kelam Allah Teala. Ve Allah Musa ve Allah Teala'nın kelamını konuşmasını işittir. Vakat kan Allahu Teala muteklimen. Allah Teala konuşucudur. Ve lem yekun. Allahu Teala mutekellimen ve lem yekun Musa Aleyhisselam. Allah Teala konuşan orada Allah Teala'ydı, Musa değildi diyor Ebu Hanife. Fukun Ekber sayfa 302'de bunu söylüyorsun. İmam Ebu Hanife Fukun Ekber sayfa 302'de bunu söylüyor. Konuşan Allah'tı. Musa değildi. Çünkü neden? Cehmiye, Mu'tezile, ondan sonra Eşaira, Maturidiye onlar ayet-i ki bir harekeyi tahrif ederek konuşan Musa'ydı. Musa, Musa Allah'la konuştuğu haline getiriyorlar biliyor musun? Yani konuşan Allah değildi. Konuşan Musa'ydı. Allah Musa'yla konuşmadı. Allah Musa'ya hitap etmedi. Musa Allah'a hitap etti. Bunu bir harf değişikliğiyle yapıyorlar. Ayette doğrusu Kellem Allah'u Musa tekliyim diyorlar ki kellem oradaki hu'yu he yapıyorlar o zaman ayetin manası şu oluyor yani Allah Musa ile konuşmadı Musa Allah'la konuştu konuşan konuşmacı olan Musa idi diye ayeti kelimeyi o bir harf hareke harekete değişikliği yaparak ayeti tahrif ediyorlar. Ve Latinler kelse diye yara cavazı sema kelim al Allah Teala kelse Allah Teala'nın kelamının işetilmesini caiz görmüyordu diyor. Lene kelam Allah Teala indehu lese bi harf ile abi sağ. Çünkü kelse yanında Allah Teala'nın kelamı seslen ve harfken değildir. Ay yasadım varullah. Seslen ve harfken olmayınca Allah Teala'nın hakiki manada konuştuğunu inkar ediyorlar bu sebepten dolayı. Bel huve kelamun nefsi dönüyor yine. Kevseri diyor ki bilakis o allah Teala'nın kelamı nefs, nefsinde kendi zatının nefsinde düşünce şeklinde vuku bulan bir şeydi. Diye tahrif ediyorlar. Bunu Kevseri Bakillani'nin İmam Bakillani'nin El-İnsaf isimli kitabına yapmış olduğu dipnotlarda söylüyor. Sayfa 95'te. Dokuzuncu bir mesele. Ebu Hanife'den sabit olan şudur ki, Ebu Hanife'den ve ashabından, Ebu Hanife'den ve Ebu Hanife'nin mezhebine mensup olan alimlerden sabit olan şudur ki, onlar şirkin hem büyüğünden hem de küçüğünden nehyetmiş ve sakındırmışlardır. Her çeşidinden. Şirkin büyük ve küçük şirkin her çeşidinden Ebu Hanife ve ashabı sakındırmışlar. Şirkin her çeşidini nef etmişlerdir. Mesela Allah'tan başkasına isteane etmek, Allah'tan başkasına sığınmak, Allah'tan başkasına dua etmek, Allah'tan başkasına secde etmek, Allah'tan gayrına kurban kesmek, Allah'tan gayrısı için alak adamak gibi şeylerde. Artı artı Allah'ın velilerinin kainatta mutlak tasarruf sahip olduklarına itikat itikadı resetmişlerdir. Bunlar hep kaynaklarını veriyor. Nerede mesela çabucak söyleyeyim? Ruhul Maani'de, Bahru Rakaik'te, Ruhul Maani'de, Mirkat Sharh Miskat'ta, Haşi İbn İbn Abidin'de. Bahrul Rakaikta, Tohfetül da yine Bahrul Rakaikta. Bu kitaplarda geliyor bu söylediğim şeyler. Yani Hanefi uleması, bu Hanife ve Hanefi uleması Allah'tan gayrına dua etme, Allah'tan gayrına isteane, sığınma, Allah'tan gayrına secde, Allah'tan gayrına adak adama, Allah'tan gayrına kurban kesme inançlarını Hanefiler reshetmişlerdir. Ve <gülüyor> Allah'ın evliyalarının, Allah'ın velilerinin kainatta mutlak tasarruf sahibi olduğunu yine ret etmişlerdir. Ev etikad enne ahaden ya gayb veya Allah'tan gayri bir kişinin gaybı bileceğini yine Ebu Hanife ve ashabı ret etmişlerdir. Ve halif ve gayri ve Allah'tan gayrının adına yemin etmeyi Ebu Hanife ve ashabı ret etmişlerdir. Ve ney etmişti? Bundan sakındırmışlardır. Ve i'tenaka el-tavseri Kevseri diyor boldu diyor Ba'dı'l hurafiyyat, el-kuburiye ve'l-bida'a, el-şirkiye. Kevseriyse, olduğunu, Hanefi olduğunu, Ebu Hanife'nin mezhebine mensup olduğunu, onun izinden gittiğini iddia ediyor ya, güya Kevseri. Şirk derecesinde bazı bit'atlar ve kabircilik hurafeleri içerisinde boğuldu diyor Kevseri. Fara'a cevaz el-iste'ane bil-emvat Kevseri, ölülerden istihane etmenin, ölülerden yardım dilemenin caiz olduğunu söyledi Kevseri. Neydi? لِاِسْتِنْزَلِنْ <gülüyor> hayrat, Hayırların indirilmesi için yani Allah Teala bizim üzerimize hayırlar indirmesi için hayırların indirilmesi için ölülerle istihane edilmesine, ölülere sığınılmasına ölülerden yardım istenilmesine Kevseri cevaz verdi, caiz dedi. el الْمُلِمَّةِ Ve dertlerin belaların giderilmesi için, dertlerden belalardan kurtulmak için, ölülerle savunulmaya geç, geçilmesine, yani ölülere sığınarak dertlerden belalardan korunulmasına cevaz verdi Kefsir diyor. Nerede? Febidid, Avvalam isimli kitabında sayfa 162 ve Makalat isimli kitabında sayfa 385'te. Kefseri bunlara cağız vermiş. Oysa Ebu Hanife'nin, Ebu Hanife'den ve mezhebinde ve Ebu Hanife'den sonra gelen Hanefilerde böyle bir böyle bir şirk yoktu onlarda. Kefseri buna cağız vermiş. Yani hayırların indirilmesinde ve belalardan korunmak, sakınmak için belaların, üzüntü ve sıkıntı veren şeylerin giderilmesinde, ölülerle istihane edilmesine, ölülere sığınılmasına cevaz vermiş Kevser'i. Bu, Kebdid-i Az-Zalam'da ve makalatında. Oysa Ebu, İmam Ebu Hanife'de ve Ebu Hanife'nin ashabında böyle bir şey yok. Ve yine Kevser'i şöyle devam ediyor. وَاَنَّ تِلْكَ الْاَرْوَاحَ أَثَارًا fi أَحْوَالِ هَذَا الْعَالَمِ فَهِيَّ El-Mudabirat Emran. Yine bu ruhlar, böyle mukaddes ruhlar falan var ya, kendilerine sığınılan, az önce bahsettiği, kainatta, alemde, onların olan biten olaylar üzerine böyle eserleri, tesirleri varmış. Bunu söylüyor Kevseri. Ve El-Mudabirat Emran. Bak bu Allah'ın sıfatı. Allah'ın rububiyetine ait bir sıfat. Kainatta emirleri, işleri tedbir eden Evirip çeviren Allah'tır. Sadece Allah'tır. Allah'tan başka kainatta işleri eviren çeviren, tedbir eden birisi yoktur. Ha Kevseri demiş, bu mukaddes kutsal ruhlardan, mübareklerden böyle kainatta böyle onların eserleri, izleri vardır, böyle tasarrufları vardır. Bu dört, yine tebdid Azalan isimli kitabında Kevseri bunları söylemiş. Sayfa 62'de. Yine Kayseri şöyle der: "Ve enne ziyarat maraqid al-awliya mu'iddat bi fiyadan anwar katira minhum ale zairin. Kema yushahiduha ahli al-basair. Basiret ahli, basiret ahli olan insanların da gördüğü bildiği gibi." diyor Kayseri. Evliyaların kabirlerini, makamlarını ziyaret etmek birçok nurların böyle dolup taşmasına sebeptir. Sebebiyet hazırlar. O ziyaretçiler için, onları ziyaret edenler için. Aynen böyle diyor. Tekrar etmeme gerek yok değil mi? Kolay açık anlaşıldı. Bunu şurada söylüyor. Kevseri, "Ah Musa abi keşke bunu kaydetseydin. İnşallah kaydederek uyumuşsundur." Sesim var mı? Ses geliyor mu? Kevseri bunu şeyde söylemiş. Tebdid az-zalam sayfa 162'de ve makaratta sayfa 386'da. Ya o Ebu Ertuğrul kardeş bize muvaffakat ediyor Allah razı olsun. Orada Ali Kemal var, Agam Agam var. Onlar böyle dinliyorlar ama bizim anlattıklarımız onlara ters mi geliyorsa onlar da bize muvaffakat ediyor mu? Veya en azından bir şey istifade ediyorlar mı bu anlattıklarımızdan? Hepsini uyudurlar. Onlar hep böyle açık mıdır şeyleri? Böyle açık mıdır? Bir sen varsın kardeş Ebar Ertuğrul? Yusra da gidip geliyor öyle. Aleykümselam ve Tamam. Az kaldı devam edeceğim. Ee, bitireceğim inşallah. Aslında uzattıkken yani. ben kısaca konu başlıklarını söyleyecektim sadece. Daldık mevzulara. Mesela Kevseri yine, Kevseri yine, اَنَّ تِلْكَ الْنُفُوسُ لِمَا فَارَكَتْ اَبْدَانِهَا فَقَدْ زَالَ الْغِطَاءِ Yine diyor ki Kevseri, bu diyor bu mukaddes ruhlar, bu evliyaları, ruhları şeyleri, bunlar esas diyor beden, bedenden çıkıp da yani ölüp de, ruh bedenden ayrıldıktan sonra esas diyor bunların üzerinden örtü o zaman kalkıyor diyor. O zaman haşa iyice ilahlaşıyorlar yani. Artık her şey hani gene az buçuk insanlar beden içerisindeyken hani tarikatçılarda, tasavvurçularda böyle bir söz vardır. Veli diyor öldü, vefat etti ve ruhu bedeninden çıktığı zaman artık kılından çekilmiş kılıç gibi haşa ilah oluyor haşa. Her şey yapıyor kainatta yani. Onu demek istiyorlar. Ve inkeşaf leha alemin gayb ve gayb alemlerine tamamen artık onların önünde açılıyor bütün gaybiyatlar dünyada beden içerisindeyken açılmıyor bedenden çıktıktan sonra artık tamamen bütün gaybiyatlar gaybden olan şeyler onların önünde açılıyor Paşa ve ra'a cevazil bina el mesajd ale kubur yine kevseri kabilerin üzerine mescid bina edilmesine cevaz veriyor caiz diyor ve ennehu emrun mutevaris ve bu yani dededen oğla, oğuldan toruna böyle tevarüsen miras olarak devam ele gelmiş bir şeydir. Ha delile bakın. Mirastan getire delili yani babadan atadan oğla geçmiş bir mirastır. Kültürel miras. Ve keza yecuzu inde's salati fi mescid fihi kabr recul salih bi kastit bi Ve yine keseri bir e, mübarek bir zatın içine defnedildiği camide kabri var cami içerisinde böyle bir camide namaz kılmaya teberrük niyetiyle, o yatan ölü ölüyle teberrük niyetiyle o camide namaz kılmaya cevaz veriyor Kevseri oysa Peygamber Aleyhisselam'dan açık nehi var bu konuda ve bunlar hepsi Ebu Hanife'nin ve ashabının karşı çıktığı şeyler bütün Selef imamlarının karşı çıktığı şeyler Kur'an'a, sünnet'e, icma'ya ters olan şeyler. bunlar hepsine kevseri cevaz vermiş. Caiz diyor. icabeti dua hunak. Ve bir kişi böyle içinde salih bir zatın, evliya bir kişinin kabri olan bir camide namaz kılar, orada dua ederse burası da kabul olur, ha diyor. Ve cevaz ziyaretil kubur lil bereke biha ve dua indaha ve yine böyle bir evliya kabrini e, bereket için ziyaret etmek caizdir ve onun yanında dua etmek caizdir. Feistecabulehun icbalat o ibadetler o dualar kabul olunur diyor Kevseri. Nerede söylüyor bunu? Makalat Makalat'ında söylüyor. Makalatı Kevseri 156 ve 158. sayfalarda bunu söylüyor. Ve yujuzu 'indahu ve yanında caizdir. İyi. Serç ve şam'u alal kubur. Kabirlerin üzerine. Mumlar ve kandiller yakmak caizdir diyor Kevser'in yanında. Yani Kevseri buna caiz vermiş. Kabirlerin üzerine mum ve kandiller yakmaya caizdir diyor Kevseri. Tazimen li el müşrike Ala toprağa <gülüyor> vücudu ki ifraki şems art nasıl diyor güneş nasıl diyor güneş yeryüzünü aydınlatıyorsa yeri toprağı aydınlatıyorsa velinin de diyor veli de diyor velinin cesedi o toprağı diyor aydınlatır onun için buna bir yani alamet olarak, buna bir alamet olarak o veliyi yüceltmek için, onu tazim etmek için böyle yapmak caizdir diyor. Yani veli olarak bilinen, veli olduğu zannedilen kimselerin kabirlerine mum dikmek veya kandil dikmek, onların veli olduğunu ilan etmek için ve onları tazim etmek, yüceltmek için böyle yapmak diyor keseri. Bunu nerede söylüyor? Makalatül Keseri yine Makalat'ında 156 ve 157'de bunu söylüyor. 10. madde. Yani Keseri'nin İmam Ebu Hanife Aleyh rahmetullah aleyh ona ters düştüğü maddelerden onuncusu. Ca'a fi kelam İmam Ebu Hanife et tevessül el meşru' ve huve lizi ala cevaze ed min eş-şer'i. fi kaylihi ve la yendighi li أن يدعو الله إلا به والدعاء المأذون فيه المأمور به مستفيدة من قول تعالى ولله أسماء الحسنى فادعو بها فادعوه بها وذروا الذين يلحلون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وجاء في كلامه النهي عن التوسل غير المشروع وهو ما ما لا دليل عليه من, من كتاب من أو سنة فقد قال لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره أن يقول بمقاعد العز وعرشك أو بحق خلقك يعني إمام إبو حنيفة إمام إبو حنيفة مشروع olan تبسل الله اسم سفاة ريلا meşru olan Allah'ın müsaade ettiği, izin verdiği tevessülün Allah'ın isim ve sıfatlarıyla tevessül etmek, Allah'ın isim ve sıfatlarını zikrederek ona dua etmek, bu şekilde tevessül etmek. Olduğunu söylüyor. Ve ayet-i kerimeye getiriyor. Ayet-i kerimede Allah Teala öyle buyuruyor. Allah Teala e, Allah Teala'nın onlarla Allah'a dua edin. Ve Allah'ın isimlerinde eğriliğe, inkara Sapanlardan, onları bırakın onlardan uzak durun. Onlar yaptıklarının karşılığını göreceklerdir. Ve Ebu Hanife meşru olmayan tevessül hakkında kitapta ve sünnette onun hakkında bir delil gelmeyen la yebgili ahadin en yed'u Allah illa bihi Ebu Hanife diyor Allah Teala'ya ancak onunla dua edilir. Onunla yani isimleriyle ona sığınılır. Ve akrahu en yakule ve ben şunu kerih görüyorum diyor Ebu Hanife. Şunu kerih görüyorum, çirkin görüyorum. Yani caiz görmüyorum. Bu maka'idil iz min arşik ev bi hakkı halkik Bu şekilde söylenmesini Ebu Hanife senin arşının izzeti makamıyla veya senin yarattıklarının hakkıyla senden istiyorum demeyi caiz görmüyor Ebu Hanife. Ve yine Ebu Hanife diyor ki yukarı en yekule da'i dua eden kişinin şöyle söylemesi mekruhtur fulan, Fulanın hakkı için senden istiyorum. Filanın hakkı için, filanın yüzü suyu hürmetine senden istiyorum. Filanın hakkı için onun yüzü suyu hürmetine senden istiyorum. Han Hanife, rahmetullah, bu Hanife, rahmet olarak bu caiz değildir. Bu mekruhtur diyor. Tabi selef imamları bazen mekruh kelimesini haram manasına kullanırlardı. Bilemiyorum burada Ebu Hanife haram olarak mı kastediyor? Bazen mekruhu haram manasına kullanırlardı Selef imamları. Fakat caiz görmüyor yani neticede Ebu Hanife. Bunu caiz görmüyor. Ev bi hakkı enbiya ike ve rusulik peygamberlerin ve senin peygamberlerinin ve resullerinin nebilerinin ve resullerinin hakkı için senden istiyorum. Furan hakkı için senden istiyorum. Fulanın yüzü suyu senden istiyorum. Veya senin evinin hakkı için meşaril haramın Hakkı için, hakkıyla senden istiyorum. Bunlar hiçbirisini bu şekilde dua etmeyi Ebu Hanife cahil görmüyor. Fıkkül Ekber'de geçiyor bunlar Fukul Ekber'de 198. sayfada Şerh, şerhinde geçiyor. Ve yine Akidet-i şerhinde geçiyor. Ve yine i̇thaf Sa'de El-Muttakîn isimli kitapta geçiyor kaynak olarak onları vermiş. Yani Ebu Hanife'nin nezdinde caiz olan tevesül Allah'ın ismi sıfatlarıyla tevesül ve caiz olmayanları da az önce zikrettim şeyler. Ama keseriye gelince keserinin yanında teveccül. Mizatil veli ve şahsih fi hudurihi ve geybatih ve ba'd mevtihi فَهُمْ يَسْمَعُونَ اَنْ نِدَٓاءَ el الْمَوْتِ Kevseri diyor ki, veli olan bir kişinin, onun şahset, şahsiyetiyle, bizzat, yani onun zatı ve şahsiyetiyle, tevessül etmeyi caiz görüyor. Kevseri. İster onun yanında olsun, o velinin, isterse onun gıyabında olsun, uzağındayken, ya da ölümünden sonra olsun, çünkü diyor, onlar işitirler. Ölümden sonra da onlar işitirler diyor Kevser'i. Hani Keseri veli olan bir zatın şahsıyla, şahsıyla ve zatıyla tevessül etmeye caiz görüyor. İster yanındayken, ister ardından ya da isterse ölümünden sonra olsun. Çünkü diyor ölümden sonra da onlar kendilerine yapılan seslenişleri işitirler diyor. فَهُمْ يَسْمَعُونَ اَنْ نِدَأَهْ onlar öldükten sonra da kendilerine yapılan nidaları işitirler diyor Kevseri. Bunları nerede söylemiş Kevseri? Makalatında söylemiş. Makalat'ı kevseri sayfa 380. Yine makalatta söylemiş 378, 379, 380 ve 386'da sözleri söylemiş. Ondan sonra... Yine Kevseri Resullere, peygamberlere seslenmeye caizdir. Peygamberler sallallahu aleyhi ve selleme nida etmek, onlara seslenmek caizdir diyor Kevseri. Bade muvtihi o peygamberlerin ölümünden sonra litefrijli kurbat kar karabat yani belaların, musibetlerin giderilmesi için, belaların ve musibetlerin üzerimizden kalkması için ha? belaların ve musibetlerin üzerimizden kalkması için peygamberlere nida etmek, onlara seslenmek, onlara sığınmak caizdir diyor Kevseri. Bunu nerede demiş? Makalatta söylemiş. 389 ve 391. sayfalarda makalatında. وَاَنَّ الْفَارْكُ فِي الْتَّوَسْلُ بِالنَّب۪ي Sallallahu aleyhi ve sellem فِي هَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ مَأْخُذٌ مِنَّ الْيَهُودِ Ve Peygamber aleyhisselam ölmeden önce ona tevessül etmek ile öldükten sonra ona tevessül etmek arasını diyor ayırmak yani ikisi aynı şey değildir demek Yahudilerden alınmış bir şeydir, diyor Kevseri. Anladınız mı bunu? Yani peygamber ile tevessül etmek, ister ölümünden önce peygamberle tevessül etmek, isterse ölümünden sonra peygamberle tevessülde bulunmak. Peygamberin zatıyla. Aynı şeylerdir. Bu ikisi aynı şey değildir demek. Bu ikisinin arasını ayırmak Yahudilerden alınmış bir şeydir diyor. Yahudilerden alınıp da İslam dinine sokmuş, çok olmuş bir şey. Aynı şey de demek istiyor. Bunu tenib Te el Hatib isimli kitabında söylüyor. 60. ve 66. sayfalarda. Kevserinin Ebu Hanife'ye rahmetullahi aleyh ters düştüğü meselelerden bir tanesi de 11. mesele Ebu Hanife rahmetullahi ile imanı tarif ederken tasdik ve ikrar diye tarif ediyor. Yani dil ile tasdik Dil ile tasdik ve kalb ile ikrar. Yalnız biliyorsunuz Ebu Hanife'nin işte Selefi Salih'in imamlarından muhalefeti bu noktada Selefi Salih imamları bir de azallarla amelde burada zikrediyorlar. Ebu Hanife sadece dil ile tasdik ve veya kalb ile tasdik dil ile ikrar. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik Ebu Hanife sadece bu kadar söylüyor. Ama diğer Selef imamları Ameli de buna katıyorlar. Ve azavarla da amel diyor. Diğer Selef imamları Kevseri ne diyor bakın. Kevseri sadece kalbiyle tasdiktir diyor. Agd el cezimdir diyor. Ve bu biliyor musunuz bu cehmiyenin kavlidir bu. Cehmiyenin ve gulat-ı kavlidir. Sadece kalb'e tasdiktir diyor Kevseri. İmanın tarifinde Ebu Hanife ters düşmüş. Ebu Hanife dil ile tasdik ve kalb ile tasdiktir diyor. Kevseri sadece kalb ile tasdiktir diyor. Te'nib-i Hatip sayfa 60 ve 66'da. Demin ki Yahudilerden alınmadır sözü için bunu söylemiştim. Yanlış demişim. Yahudilerden alınma sözü şey için Zalam, kitab Zalam tebdil Zalam isimli kitabında sayfa 155-156'da. Bu iman konusundaki söylediği Te'nib'de 60 ve 66. sayfalarla. Ya bu şekilde Kevser'i imanın tarifinde dahi imanın tarifinde Ebu Hanife'ye ters düşmüş oluyor. Ebu Hanife dil ile de kalp ile tasdik derken Kevser'i sadece kalp ile tasdiktir diyor ki bu Cehniye'nin kavlidir. gulat mürcenin kavridir. kavlidir. Orada Ebu Hanife'ye ters düşüyor imanın tarifinde Kevser'i. Son 12. madde kaldı. Bu arada Ebu Arturlu ne demiş? Ömer radıyallahu anh. Abbas radiyallahu anh ile tevessül etti. O da yağmur ile alakalı. O da tevessül şöyle tevessül etti. Onun zatı ile tevessül etmedi. Onun ile tevessül etti. Dedi ki ya Abbas dua et. Yani sen salih bir insansın. Dua et. Allah senin duanı kabul eder. Allah salihlerin, Allah müminin, mümin hakkında yaptığı duayı kabul eder. Sen salih bir insansın. Yoksa Tarika tehlilin sofilerin bugün şeriata aykırı olarak dini aykırı olarak yaptıkları gibi zatiyle tevessül etmedi. İbn Abbas radıyallâh’tan dua etmesini istedi, yağmur duasında o da kaldırdı yağmur duasında elleriyle dua etti, Allah Teala da duasını kabul etti yağmur yağdı. Ve bu salih olan bir kişinin Müslüman kardeşinin duasıyla tevessül etmek caiz olan üç tevesül çeşitlerinden birisi. Yani biliyorsunuz tevessül üç çeşit. çeşit. Üç şekilde tevesül ehl-i sünnetin nezdine caizdir. Salih olan bir kişinin, Müslüman kardeşinin duasıyla tevesülde bulunmak, yani o kişinin sana dua etmesi suretiyle Allah'a yakınlaşmaya çalışmak. Zira müminin mümin gıyabındaki duası makbulur. Hadisi var. Bu caiz olan birinci tevessül şekli. İkinci Caiz olan tevessül şekli Allah'ın isim ve sıfatlarıyla Allah'a yalvarmak. Caiz olan üçüncü tevessül şekli ise kişinin imanı ile ve daha önce işlemiş olduğu salih amelleri zikrederek Allah'a tevessül etmesi. Ya Rabbi ben senin için iman ettim, ben sana iman ettim, senin için şöyle şöyle salih ameller işledim. Sen de benim bu duamı kabul et, beni affet şeklinde yapmış olduğu yani imanı ve salih amelleri zikrederek Allah'a, yani o iman ve salih amellerle tevessülde bulunması. Allah için yapmış olduğu o iman ve salih amellerle. Bu üç çeşit tevessül caiz, ehli sünnetin kabul ettiği, selef imamlarının kabul ettiği, bunun dışında her tevessül çeşidi batıl ve bitat olan tevessül. Ha, eğer eğer Ömer radiyallahu Abbas'ın zatıyla tevessül etmiş olsaydı, hiç oraya kadar gitmez, peygamberin zatıyla tevessül ederdi. Kevseri'nin dediği gibi, Kevseri diyor ki, ölümden ve ölümden sonra veya hayattayken veya öldükten sonra arada fark yok, diyor ya Kevseri. Hani bu arasını ayırmak Yahudilerden alınma bir şeydir diyor ya, haşa Ömer onların dediği gibiyse, o zaman Yahudilerden almış. Niye peygamberin zatıyla tevessüle kadar gitmemiş? Abbas'ı çağırmış da Abbas'ın demek ki ayırmış. Haşa Ömer onu Yahudilerden almış o zaman. Eyvah Ömer de gitti. Anh. Artı onların dediği gibi değil. Ömer onun zatıyla değil duasıyla tevessülde bulundu. Ve bu da caiz olan tevessül çeşitlerindendir. 12. madde Kevseli'nin Ebu Hanife'ye ters düştüğü şeylerden 12. madde İmam Ebu Hanife rahmetullahi ta'ala aleyh selef imamlarını selef alimlerini yüceltir onları över, onları müdafaa eder ve asla onlardan birine dil uzatmazdı tan ta etmezdi Kevseli'nin yaptığı gibi Ebu Hanife hiçbir sahabaya Tan ta etmedi Hiçbir Selef imamına taan etmedi. Böyle bir şey bilinmiyor Ebu Hanife'nin. Ebu Hanife'den. Ama Kevser'i Selef imamlarından birçoklarına taan etti, dil uzattı, hücum etti. Hatta yani en eski bir muaviye gibi büyük sahabelere varıncaya kadar taan etti, hücum etti. Hakaret etti. Oysa Ebu Hanife'den rahmetullahi aleyh böyle bir şey bilinmiyor. Bu da 12. madde olarak Kevser'in Ebu Hanife'ye muhalif olduğu ters düştü şeylerden bir tanesi. bu şekilde burada tamamlanmış oldu. Bilakis İmam Ebu Hanife daima sahabeleri ve selef imamlarını müdafaa etti. Bunun aksi bilinmiyor. Velhamdülillahi Rabbil Bilmiyorum Musa abi bunları kaydettim. İnşallah kaydetmiştir. Güzel oldu. Ben müsaade istiyorum. Vakit geç oldu. Allah'a emanet olun. Amin. Rabbimize faydalı ilim nasip etsin. Ve o ilimle amel edip amellerimizi kabul etsin. Rabbimize faydalı ilim nasip etsin. O ilimle amel etmeyi bize nasip etsin. Ve o amelleri bizden kabul etsin. O amelleri sadece kendi yüzü için yapanlardan bizi kılsın. Amin. Allah razı olsun. E bu Ertuğrul kardeş birkaç dakikalığına mikrofon aldık ama işte Musa abi beni böyle yakaladığını hep konuşturuyor konuşmayacağım diyorum gitmem lazım diyorum ondan sonra da konuşuyoruz Allah bizi affetsin isabet ettiğimiz doğru şeyler varsa Allah'tandır Allah'ın bir lütfu ve ikramıdır eğer hata ettiğimiz şeyler varsa ki muhakkak vardır onlar bizden ve şeytandandır Allah bizi affetsin bize hidayet etsin ben Katar'da ikamet ediyorum Katar'da kalıyorum hatalar bizden doğrular Allah'tandır yani hatalar bizden ve şeytandan doğrular ise Allah'tandır Allah'ın bize lütfettiği bir ikramıdır lütfudur siz Almanya'da mısınız? abi Arthur kardeş Allah razı olsun. Tanıştığımıza memnun oldum. Yine konuşuruz inşallah. Görüşürüz inşallah. Almanya'nın hangi neresinden? Abim var benim orada. Köyün, abim daha orada. Daha ülkeye uzak mı? Keşke daha Daha güneyde bildiğim kadarıyla. Güneyde sanırım Köln kuzeyde herhalde. Daha hmm, size uzak olabilir. Evet 550 az bir mesafe değil ha neredeyse Almanya boydan boya yani. Almanya boydan boya ne kadar? 670 kilometre mi? Münih'e yakın tabi daha, daha Münih'in bir kasabası Münih'e çok yakın 15 dakika mıdır 20 dakika mıdır yani keşke tanışsaydınız da e, onun da hidayetine vesile olsaydınız Münih 680 kilometre yani işte daha da öyledir Münih arası 15 dakika mı 20 dakika mı öyle bir şey yine görüşürüz tanışırız inşallah Bakalım nasip olursa, eğer uygun olursa abimle de tanıştırırım sizi. Siz her zaman buraya geliyor musunuz? Ben sizi göremeyecek olursam Musa abi aracılığıyla sizi ararım, şey yaparım, size haber salarım, görüşürüz inşallah. Almanya'da Ebu Enes var. Ebu Enes'i ben ismen tanıyorum, çok ismini duydum. İnternette falan gördüm, bir iki kere duydum. ama. Peki, yani şeyim yok. istibatım yok. Yakıyla tanımıyorum. Ebu enstel yani tanışmaz abim herhalde. Tanışmamış. Görüşmemiştir. Biliyorum Medine mezunu haberim var. Dolaşıyor davet için. Almanya'da. Amin. Neyse şey yaparız yine. Ben görüşürüz inşallah. Görüşürüz. E, sizi göremeyecek olursam da Musa abiyle aracılığıyla haberleşiriz size. Allah razı olsun. Siz de Allah'a emanet olun. Allah yarın olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.